Kaptan Grant'in Çocukları Seslendiren Onur Sevim 1. Bölüm 26 Temmuz 1864'te muhteşem bir yat tam hız Kuzey kanalında ilerlerken gönderinde İngiliz bayrağı rüzgarla dalgalanıyordu. Yatın adı Duncan'dı ve sahibi aynı zamanda Royal Thames Yat Kulübü'nün de seçkin bir üyesi olan Lord Edward Glenarvan'dı. Lord Edward Glenarvan, yanında genç karısı Lady Helena ve kuzeni Binbaşı Macnabes ile birlikte güvertede duruyordu. Duncan yeni yapılmıştı, bu yüzden Kuzey kanalının birkaç mil dışında deneme gezisindeydi. Glasgow'dan dönerken nöbetçi denizci, bir geminin arka tarafında devasa bir balık gördü. Haberi alan Lord Glenarvan, kuzeninin peşinden hemen geldi ve Kaptan John Manglus'a bunun ne tür bir balık olduğunu sordu. ''Sanırım bu en büyüğünden bir köpek balığı.'' dedi kaptan. ''Bu kıyılarda bir köpek balığı.'' ''İmkansız diye bir şey yoktur lordum.'' dedi kaptan. Bu balık her denizde bulunur. Yanılmıyorsam çekiç kafalı köpek balığı. Ama bir itirazınız yoksa ve Lady Helena'da bir macera yaşamak isterse o canavarın peşine düşüp ne olduğuna yakından bakabiliriz. ''Ne diyorsun Macnabbs?'' ''Nasıl istersen.'' ''Benim için hiç fark etmez.'' dedi kuzeni. ''Pekala işe koyulalım o zaman.'' dedi Glenervan. Koca bir kancanın ucuna et parçası takıp denize attılar ve etin kokusunu alan köpek balığı yatın peşine düştü ve yaklaştığında kocaman bir çekice benzeyen kafasını, açgözlülükle parlayan gözlerini ve sivri dişlerle dolu ağzını gördüler. Et parçasını kapan canavarın ağzına kanca girdi. Hayvan kurtulmak için çırpınmaya başladı ancak denizcilerin onu serbest bırakma hiç niyeti yoktu. Birkaç dakika içinde yukarı çekildi ve güverteye düştü. Elinde balta ile bir adam geldi ve hızla baltayı balığın kuyruğuna indirince artık ondan korkmaya gerek kalmadı. Denizciler hemen onu parçalara ayırıp midesindekilere bakmak istiyordu ancak midesi neredeyse boştu. Tüm parçaların denize atmak üzereyken bir serdümen balığının içinde bir şey gördü. Durun, bu da ne böyle? diye bağırdı. Bir taş parçasına benziyor, dedi denizcilerden biri. Hayır, bu bir şişe, dedi bir başkası. O sırada Lord Glenarvan bunu duydu ve şişenin temizlenip kamerasına getirilmesini emretti. Şişe getirilip masasına bırakıldığında Lord, karısı ve kuzeni onu dikkatle inceledi ve içinde kağıt parçaları olduğunu gördüler. Lord, bir çekiç alıp şişeyi kırdı ve içinde kağıt parçalarını çıkarıp masaya yaydı. Sanırım bunların üçü de aynı şeyi söylüyor ama üç farklı dilde. Biri İngilizce, biri Fransızca, diğeri de Almanca yazılmış, dedi Lord. Peki, ne yazıyor hayatım? diye sordu Lady Helena. Çok okunaklı değil ama ne yazdığını bir şekilde öğreneceğiz. 3 kağıtta yazanlar üzerine uzun uzun düşündükten sonra elde ettikleri sonuç şuydu. 7 Haziran 1862. 3 direkli Britanya, Glasgow demir aldı. Güney'e doğru yola çıktı. 2 denizci. Kaptan Kara'ya çıktı. Bu kağıdı 37 derece 11 dakika enleminde attı. Onlara yardım getirin. Kayıp. Lordumun emirleri nelerdir? Diye sordu kaptan. Hemen Dumbarton'a gidiyoruz. John ve Lady Helena, Malcolm şatosuna dönecek. Ben de Londra'ya gidip bu kağıdı donanma komutanlığına göstereceğim. Goni'ye diye bir kelime vardı. Acaba burası... Diyemeden Glenarvan, Lady Helena, burası Patagonya diye haykırdı. Kesinlikle. Kaptan burada karaya çıkmış olmalı ama orası vahşi yerlilerle kaynıyor. Esir düşmüş olabilirler. Bu mümkün," dedi Lord Glenarvan. Glasgow'a gidip Britanya'nın rotasını öğrenebilir ve ona göre enkazının hangi kıyılarda olduğunu anlayabiliriz. Kaptan Manglus bir denizcilik gazetesi çıkardı ve burada tüm gemilerle ilgili bilgiler olduğunu söyledi. Buldum. 30 Mayıs 1862. Peru Callao. Glasgow'dan kargo götüren Britanya. Kaptan Grant," diye bağırdı kaptan. Grant diye haykırdı Lord. Bu adam Pasifik kıyılarında yeni bir İskoçya bulmaya çalışmış macera perest bir İskoçyalı. Evet dedi John Mangles Ta kendisi. Glasgow'dan 1861'de denize açıldı ve ondan bir daha haber alınmadı. Şimdi her şey anlaşıldı dedi Glenarvan. 7 Haziran 1862'de üç direkli Britanya Glasgow'dan demir alıp güney yarım küredeki Patagonya kıyılarında battı. Kıyıya çıkan iki denizci ve Captain Grant yerlilerinin eline düştü. Bu kağıdı 37. enlemde denize attılar. Onlara yardım getirin ya da onlar kayıp. Limana çıktıklarında onları bekleyen arabalara bindiler. Lady Helena ve McNubbs şatoya giderken Lord Glenervan Londra'nın yolunu tuttu ve ertesi sabah tüm gazetelerde Captain Grant ile ilgili haberler çıktı. İkinci bölüm Lord Glenarvan çok zengin bir adamdı ve servetini iyi şeyler yapmak için harcardı. İyi yürekliliği cömertliğinden bile büyüktü çünkü bu konuda sınır nedir bilmezdi. 32 yaşında, uzun boylu, sert yüz hatlarına sahip ama bir o kadar da tatlı bakışları olan bir adamdı. 3 ay önce Helena Tufton ile evlenmişti. Miss Helena soylu bir aileden gelmiyordu, zaten bu tür şeyler onun için çok da önemli değildi. Miss Helena, güzel, yüce ruhlu, dindar bir kadındı. Akşamleyin dinlenmeye çekildiği sırada uşak kapısını çalıp bir kız ve oğlanın Lord Glenervan'ı görmeye geldiğini söyledi. Lady Helena onları içeri almasını söyledi ve kendisi de salona indi. Kız ve oğlanın kardeş oldukları belliydi. Kız 16'sında, güzel yüzlü, hüzünlü gözleri olan ama cesur bakışlıydı. Elini tutan oğlan ise 12'sinde görünüyordu. ''Benimle konuşmak ister misiniz?'' diye sordu Lady Helena. O olan hayır dese de kız kendilerini tanıttı özür dileyerek. ''Biz Kaptan Grant'in çocuklarıyız hanımefendi.'' ''Ah'' dedi Lady Helena. ''Gemi hakkında ne biliyorsunuz hanımefendi?'' ''Babam hala sağ mı? Onu yeniden görecek miyiz?'' diye sordu kız hevesle. Lady Helena çocuklara olan biteni kısaca anlattı. ''Peki kağıt sizde mi?'' diye sordu kız. Hayır çocuğum. Lord Glenarvan onu Londra'ya götürdü. Her şeyi anladık. Geriye sadece Ennem'in doğru olup olmadığını bulmak kaldı. Kağıdı görebilir miyiz? Belki yarın, dedi Lady Helena. Lord Glenervan onu donanma komutanlığına götürüp bir kurtarma gemisi gönderilmesini isteyecek. Bunu bizim için mi yapıyorsunuz? diye haykırdı kız heyecanla. Evet. Bayan Grant ve Lord Glenarvan herhangi gelebilir. Kız ve oğlan sevinç ve şükranla Lady Helena'nın ellerine sarıldı ve gözyaşlarına boğuldular. Mary ve Robert, Kaptan Grant'ın tek çocuklarıydı. Karısı, Robert'ı doğururken ölünce, kaptan yolculuklara çıkarken çocukları kuzeni yaşlı bir kadına bırakıyordu. Kaptan Grant korkusuz bir denizciydi. Denize ve gemiciliğe dair bilmediği hiçbir şey yoktu. Tüm servetini bir gemi inşa etmeye harcadı, iyi bir mürettebat kurdu ve çocukları kuzenine bırakarak Pasifik'teki adaları keşfetmek için denize açıldı. Bu 1861 yılındaydı ve 1862 yılının Mayıs ayına kadar düzenli olarak mektup gönderdi. Ama 1862'nin Haziran ayında Callao'dan ayrıldıktan sonra bir daha Britanya adı nakliyat listelerinde görünmedi. Bunun üzerine yaşlı kuzeni öldü ve Harry Grant'in iki çocuğu bir başına kaldı. İki çocuk kötü şartlarda Dundee'de yaşam savaşı veriyordu. Mary babasının dönmeyeceğinden emindi ve tek düşündüğü kardeşiydi. Ama dün gazetelerde babasıyla ilgili haberi okuyunca umutları yeşerdi. Çocukların yorgun olduğunu gören Lady Helena onları yatağa gönderdi ve McNubbs'ı çağırıp olanları ona anlattı. Ertesi sabah Lord Glenervan geldi ve kötü haberleri verdi. Donanma komutanlığı bir arama gemisi göndermeyecekti. Bunu duyan Mary, ''Zavallı babam'' diye çığlık atarak gözyaşlarına boğuldu. Lord Glenervan şaşkınlıkla karısına bakıp, ''Bu kız da kim? Yoksa...'' dedi. ''Evet Edward, bu Miss Grant ve kardeşi.'' Oh, kusura bakmayın, burada olduğunuzu bilmiyordum'' dedi Lord. O halde gidip kraliçenin ayaklarına kapanıp ondan yardım isteyeceğiz dedi Mary. Lord Glenervan başını salladı. Çocukları saraya bile almazlardı. O sırada karısının gözlerine baktı ve kadın ona gülümsedi. Babanız o notu yazıp denize attı ve Tanrı onu bize getirdi. O zavallı adamları bizim kurtarmamızı istedi Tanrı dedi Lady Helena. Helena diye haykırdı kocası şaşkınlıkla. Evet Edward, beni doğru anladın. Duncan güçlü bir gemi ve güney denizlerine dayanabilir. Gidelim Edward, gidip Kaptan Grant'ı arayalım. Hemen John Manglus'a bir telgraf çekip gerekli hazırlıkları yapması emredildi. John Manglus işinin ehli biriydi ve Glasgow'da onun eline kimse su dökemezdi. 30 yaşında cesur ve iyi yürekli bir adamdı. Tom Austin ikinci kaptandı. Sağlam ve güvenilir bir adamdı. Tüm mürettebat, kaptan ve subayları da dahil 25 deneyimli denizciden oluşuyordu. Mangles, Lord ve Lady için bir kamar hazırlamakla kalmadı, bir de Grant'in çocukları için olayıyordu. Çünkü Lady Helena çocuklara hayır diyememişti. Binbaşı McNapps 50 yaşlarında, sakin yüzlü ve düzgün yüz hatlarına sahip bir adamdı. Alçakgönüllü, sessiz hoş ve verilen görevleri yerine getirmeye hazır, cesur biriydi. Hiçbir şey onu heyecanlandıramaz, rahatsız edemezdi. Duncan, 25 Ağustos'ta sabaha karşı 3'te yola çıktı ve Glasgow'un iyi yürekli insanları, onlara akşam 8'de kilisede büyük bir hain düzenleyip sağ salim geri dönmeleri için dua etmişti. Ertesi gün Mary'nin gemilerden anladığı ve bir denizci gibi gemide birçok işi yapabildiğini öğrendiler. Bütün hayatım boyunca babamın gemilerinde oynadım. O yüzden her şeyi bilirim.'' dedi. ''Öyle mi?'' dedi kaptan şaşkınlıkla. Daha sonra herkes kameralarına çekildi. Ama McNubbs, prosuyla Güverte'de denizi izlerken bir yabancının gemide olduğunu fark etti. ''Lord Glenerva'nın misafiri olmalı.'' diye düşündü. O sırada... Olbinet atlı kamerot yanlarından geçiyordu ve McNubbs kahvaltı hazırlamasını istedi. Ama yabancı araya girip saat sekiz oldu bana bir bardak brandy ve bir bisküvi getirin çünkü açlıktan ölmek üzereyim dedi. Kamerot şaşkınlıkla adama bakıp kaptanın neden hala ayakta olmadığını kendi kendine sorup etrafa bakınırken kaptan Manglus göründü. Kaptan dedi Olbinet. Ah sizi gördüğüme çok sevindim kaptan Burton dedi yabancı. Kaptan ona şaşkınlıkla ağzı bir karış açık bakarken yabancı, "Ee, Skotia nasıl buldunuz?" diye sordu. "Ben Kapsan Burton değilim," dedi John. Üçüncü bölüm. O sırada Lord Glenarvan, Lady Helena ve çocuklar güverteye çıktı ve adamı görünce hepsi büyük bir şaşkınlık geçirdi. "Kimsiniz beyefendi?" diye sordu Lord Glenarvan. Jakes, Eliasin, François, Maria, Paganel. Paris Coğrafya Topluluğu Genel Sekreteriyim dedi adam. Peki buraya nasıl geldiniz? Dün akşam 8'de bir arabaya atladım ve bir kamera ayırttım Scotia'ya bindim. Deniz tutmasın diye gelir gelmez hemen yattım ve birkaç gün hiç kalkmadım. Paris'e gitmek isteyen bu Fransız yolcunun gemileri karıştırdığı ortaya çıkmıştı. Paganel bir araştırma gezisi için Scott adlı gemiyle Hindistan'a gittiğini söyledi. Lord Glenarvan bunun mümkün olmadığını söyledi. Neden peki? diye sordu Fransız. Burası Scotia gemisi değil, dedi Manglis. Adam şaşkın gözlerle bir kaptana, bir Lord Glenervan'a baktı. Şaka yapıyorsunuz, dedi ve o sırada gözü geminin dümenine takıldı ve Duncan Glasgow yazısını okudu. Aman tanrım, diye çığlık attı ve merdivenlerden koşup gözden kayboldu. Akşam üzeri tekrar ortaya çıkan Paganel'e Güney Amerika'ya gittiklerini söyledi Glenervan. Patagonya kıyılarında gemileri batmış kazazedeleri aramaya gittiklerini, vardıkları ilk limanda kendisini bırakacaklarını ekledi sözlerine. 3 Eylül'de Duncan, Cape Verde adaları arasındaki Villa Praia limanına yanaşırken Paganel de valizlerini hazırlıyordu. Ancak korkunç bir yağmur yağıyordu ve Fransız coğrafyacının karaya çıkmasına engel oluyordu gibiydi. Kaptan, yağmurlu mevsimde buradan sık gemi geçmediğini, Avrupa'ya giden bir gemi bulmak için 7-8 ay bekleyebileceğini söyleyince Paganel ümitsiz bir çığlık attı. Peki bir sonraki durağınız neresi? diye sordu. Şili. Lanet olsun, oradan Hindistan'a gitmek aylar sürer. Başka seçeneği olmadığını gören Paganel, yolculuğa Duncan'la devam etmeye karar verdi ve Hindistan'da yapacağı keşifleri, Güney Amerika'da yapabileceğine dair kendini ikna etti. Famine limanına varıp da Britanya hakkında bilgi almak istediklerinde gümrük memuru buraya böyle bir geminin gelmediğini ve adını hiç duymadığını söyleyince Lord Glenervan bir hata yaptıklarını anladı ve konuyu ünlü Fransız coğrafyacıya danıştı. Paganel hesaplamalar yapıp haritayı inceledikten sonra Grant ve dostlarının Atlantik kıyılarında olmasının mümkün olduğunu söyledi. Ancak geminin bu kötü hava koşullarında denizde yol almasının tehlikeli olacağına karar verilince bir grup oluşturularak aramanın karadan yapılmasına karar verildi. Talcahuana, Glen Glenarvan, Paganel, McNubbs, Robert Grant, Tom Austin, Wilson ve Mulrady silahlarıyla birlikte limana çıkmaya hazırdı. Yola çıkmadan evvel bir de yerli grubu ve eşyalarını taşıyacak katırları hazır ettikten sonra arama grubu yola çıktı. Uzun bir yürüyüşten sonra Grup Las Lejas Vadisi'ne girdi ve buradan itibaren yol daha da zorlaşıp tehlikeli hale büründü. Bir yerli olan Katapes onlara rehberlik ediyordu ve o da görünüşe göre huzursuzdu. Yanındaki adamlarla kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Bir saatten fazla gelişi güzel dolaştıktan sonra Lord Glenervan rehbere kaybolup kaybolmadıklarını sordu. ''Hayır lordum'' dedi yerli. Antuko geçidinde değiliz ama. Oradayız. Emin misin? Evet ama daha fazla gidemeyiz. Son deprem geçişi imkansız hale getirmiş. Katapez aklıydı Katırlar daha fazla ilerleyemiyordu. Paganel bir an önce dağı aşıp Arjantin düzlüklerine inmeleri gerektiğini ve oradaki çobanların onlara rehberlik edeceğini söyledi. Hemen yola çıkmalıyız bence dedi. Bizimle gelmiyorsunuz o halde dedi Glen Ervan. Ben katırcıyım. O halde yola sessiz devam ediyoruz dedi Glenervan ve yükleri aralarında paylaşıp yay olarak yola devam ettiler. Ant Dağları'nın doğu tarafına varmışlardı ve buradaki bitki örtüsü inanılmaz zengindi. Türlü türlü ağaçların arasında elma ağaçları ve altın rengi meyvesi olan ağaçlar görünüyordu. 6 adam ve 12 yaşındaki Robert kısa yürüyüşlerine devam ediyor. Bir yandan da gördükleri harika şeyler karşısında heyecanlanıyorlardı. Kayalıklara tırmanırken talihsiz bir kaza yaşandı ve küçük Robert Grant'in ayağı kaydı ve kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Lord Glenarvan az kalsın aklını yitiriyordu. 6 adam hemen gruplara ayrılıp Robert'ı aramaya başladı ama ondan hiç iz yoktu. Tam ümitlerini kaybettikleri anda gökte bir akbaba gördüler ve onu takip ederek nereye indiğini gördüler. Robert oradaydı. Bir silah sesi duyuldu. Kuş ölmüştü. Hemen gidip kontrol ettiklerinde oğlanın hala hayatta olduğunu gördüler. Hemen onu soyup yüzünü suyla yıkadılar. Çocuk gözlerini açtı ve cılız bir sesle ''Tanrım bu sensin babacığım'' dedi. Lord Glenarvan ona sarıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Dördüncü Bölüm Biraz ileride duran bir yerli gördüler. Belli ki kuşu öldürüp Robert'ı kurtaran oydu. Lord Glenarvan adamın elini sıkıp ona gülümsedi. Ancak adamın ne konuştuğunu anlayamadıkları için Paganel'i çağırdılar ve Paganel şaşkınlıkla adamın İspanyolca konuştuğunu gördü. Fakat yerlinin kırık dökük İspanyolcasını anlamak yine de çok zordu. Adamın adı Talkev idi. Grubun erzakı ve katırları yoktu ama neyse ki Talcaev onlara rehberlik edebilirdi. Rehberlerinin peşinde bir köye gidip 7 tane at ve bir miktar erzak satın almayı başardılar. Ertesi gün 22 Ekim'de sabah 8'de Talkey yola çıkmak için işaret verdi ve Arjantin topraklarında doğrudan doğruya ilerlemeye devam ettiler. Pampas hemen Cordellas'ın eteklerine uzanıyordu sorunsuz bir şekilde çayırlarda at sürüp görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Kaptan Grant ve adamlarını bulmak, hala Rio Colorado'nun 37. enlemi kestiği yerden 90 mil uzaktaydılar. Bir ayrım noktasına geldiklerinde, Thalcave onların doğuya gitmek istediğini öğrenince şaşırdı ve onların beyaz bir esir adamı aradığını öğrendi. Thalcave, esirle ilgili bir şeyler duyduğunu söyleyince yedisi birden yerlinin etrafını sardı. ''Onu gördün mü?'' Hayır, ama bir yerlinin ondan bahsettiğini duymuştum. Adam cesurmuş, bir boğa yüreği varmış, dedi yerli. En son nerede görülmüş? Kalfakura'da. Şu an o tarafa mı gidiyoruz? Evet, dedi Talkeye. Peki, kim bu Kalfakura? Poikas yerlilerinin şefi, iki dili ve iki kalbi olan bir adam. En son onun hakkında ne zaman bilgi aldın? Uzun zaman önce dedi yerli. İki yaz geçti üzerinden. Bu yine de hepsini sevindirmişti. En azından hala hayatta olabileceğini biliyorlardı. Yeniden yola düşen grup bir göl kenarına vardıklarında gölün kuruduğunu görünce ne yapacaklarını bilemediler. Çünkü Tal Cave gölün suyunun içilebilir olduğunu söylemişti. Su aramak için iki gruba ayrıldılar ve ilk grup Tal Cave, Robert ve Glenarvan su aramak için yola çıktı ve su bulamazlarsa geri dönecek. Ve bu arada dinlenen ikinci grubu aramaya çıkacaktı. Şanslarına ilk grup su bulmayı başardı ve kurtların saldırısından kurtulup kamplarına geri dönebildiler. Kana kana sularını içip karınlarını doyurduktan sonra aramalarına kaldığı yerden devam ettiler. Tal Cave, Tandil tepesinde bir kale olduğunu söyleyince oraya gitmeye karar verdiler. Kalenin girişindeki nöbetçeye kumandanı görmek istediklerini söylediler ve kumandan kısa süre sonra kapıda göründü. Talkev konuşmayı yapıp kumandana gruptakileri tanıttı. ''Bir Fransız mı?'' dedi kumandan şaşkınlıkla. ''Evet Fransızım'' dedi Paganel. ''Ah ne harika, hoş geldiniz ben de Fransızım'' dedi kumandan. Kumandan, Bağımsızlık Kalesi 1828'de inşa edildiğinden beri buradaydı ve ana dilini kullanmadığı için epey paslanmıştı. 50 yaşlarında Bask doğumlu bir adamdı ve adı Manuel Ipagare olan kumandan aslında İspanyol kökenliydi. Kumandan'a neden burada olduklarını anlatıp, Kalfa Kura kabilesini aradıklarını söylediler. Ancak kumandan kabilelerin arasında bir savaş olduğunu ve onların kuzeye doğru gitmiş olabileceklerini söyleyince tüm planları alt üst olmuş oldu. Peki Kalfa elinde hiç Avrupalı esir olduğunu duydunuz mu? diye sordu Glenervan. Evet dedi kumandan. Hepsi heyecanla kumandanın etrafını sardı. Birkaç yıl önce duydum ama onları hiç görmedim. dedi kumandan. Hata yapıyor olmalısınız. dedi Glenervan. Britanya Haziran 1862'de battı. İki yıl ancak oldu. Bundan daha fazla olmalı çünkü Pepe doğduğunda duymuştum. Üç kişiler miydi? Hayır, iki esirdi. İki İngiliz mi? dedi Glenervan. Hayır, biri Fransız, diğeri İtalyandı. Duyduğuma göre Fransız kurtulmuş. Nasıl olur? Hiçbir şey anlamıyorum, dedi Glenarvan Ervan ümitsizlikle. Ben anladım dostlarım, dedi Paganel. Bahsettiği kişileri duymuştum. Kötü haber şu ki yanlış izi takip ediyormuşuz. Yapacak bir şeyleri olmadığı için kumandana teşekkür edip kaleden ayrıldılar. Bundan sonra mümkün olduğunca hızla yol alıp Duncan'la buluşma noktasına bir an önce gitmeleri gerekiyordu. Paganel yeniden hesap kitap işlerine daldı. Nerede hata yaptıklarını bir türlü aklı almıyordu. En sonunda yeniden Kaptan Grant'in yazdığı kelimeleri düşündü ve herkesi yanına çağırdı. Nerede hata yaptığımızı buldum. Kaptan ve adamlarını yanlış yerde arıyoruz. Kaptan, Avustralya kıyılarında ve yerli kelimesi de oranın yerlileri olan aborjinler demek oluyor. Gitmemiz gereken yer orası, dedi Fransız. Emin misiniz? diye sordu gelen Arvan. Kesinlikle. Orada kamp yapmaya ve ertesi gün sabah erkenden yola çıkmaya karar verdiler. Ancak önlerine önce sel felaketi, sonra da yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ama neyse ki sağ salim oradan çıkmayı başardılar ve en sonunda Arjantin kıyılarına indiklerinde limanda demirlemiş onları bekleyen Duncan'ı gördüler. Adamlar sevinçten üç kez hurra diye bağırdı. Ve ertesi sabah, Lord Glenarvan sevgili karısına, Robert da endişeden deliye dönmüş ablası Mary'e kavuştu. Beşinci bölüm Hasretlerini giderip bir güzel karınlarını doyurduktan sonra Paganel'in hesaplamaları doğrultusunda, Lord Glenarvan, Rota'yı Avustralya olarak belirledi. Ancak McNubbs'ın hala şüpheleri vardı. Bunun üzerine Glenarvan, Paganel ve McNubbs kamerada oturup ne yapacaklarını tartıştılar. Peki... Şimdi Avustralya'ya gidiyoruz. Sonra ne olacak? diye sordu McNabs. Önce Tuvalu körfezine gideceğiz. Oradan ayrıldıktan sonra da Yeni Zelanda'ya kadar uzanan denizin bir kolunu geçeceğiz. Kaptan Grant'in Yeni Zelanda'da olduğunu sanmıyorum. Çünkü bir ana karadan bahsediyor. diye cevap verdi Paganel. O halde anlaştık sanırım. Tüm hazırlıklar yapıldı mı, Kaptan Manglus? dedi Glenarvan Yeterince arzak ve yakıtımız var Lordum. Son bir önerim olacak," dedi McNabs. "Avustralya'ya giderken Tristan da Cunha adalarında ve Amsterdam'dan geçeceğiz. Bu adalarda durup Britanya'dan kalan bir şeyler var mı diye bakabiliriz. Ne diyorsunuz?" "İyi fikir," dedi Paganel. Kısa süre sonra Duncan Amerikan kıyılarından ayrıldı ve doğuya doğru yol aldı. Ayrıldıktan 6 gün sonra Tristan da Cunha adalarına vardılar ve limana demirlediler. Lord Glenarvan limandaki gümrük muhafaza müdürlüğüne gidip Kaptan Grant ve gemisi Britanya hakkında sorular sordu ama ne kaptanı ne de gemiyi duyan olmamıştı. Lord Glenarvan da zaten bir bilgi edineceğini sanmıyordu ama görevi gereği bunu yapmak zorunda hissetmişti kendini. Duncan oradan ayrılıp Ümit Burnu'na doğru yola çıktı. Kaptan John Mangles orada durup yakıt ikmali yapma niyetindeydi. Burun'la Amsterdam adasının arası 2900 mildi. Ve deniz ve hava koşulları elverirse bu mesafeyi 10 günde kat edebilirlerdi. Amsterdam adasına yaklaşınca Duncan adaya 1 mil mesafede demir attı. Hint okyanusunda birbirinden 30 mil uzakta iki yalnız ada vardır. Kuzeydeki Amsterdam, güneydeki St. Paul'dur. Adaya çıkıp Kaptan Grant ve gemisi hakkında sorular sordular ama burada aldıkları yanıt aynıydı. Kimse ne duymuştu ne de görmüştü. Adadan ayrıldıktan 3 gün sonra Duncan okyanusta büyük bir fırtınaya yakalandı. Dev dalgalar geminin küpeştesini dövüyor, yolcular korku içinde kameralarında beklerken kaptan John Manglus ve ekibi gemiyi rotasında tutabilmek için büyük mücadele veriyordu. 12 Aralık gecesi korku, ümitsizlik ve yorgunlukla geçip gitti ve Duncan tam gaz Avustralya'ya doğru yoluna bu korkunç fırtınanın ortasına devam ediyordu. Nihayetinde Duncan kazasız belasız karaya yanaşmayı başarmıştı. Ama fırtına onları kim bilir hangi kıyıya atmıştı. Bernoulli Burnu'na ne kadar uzaktaydılar? Yaptıkları hesaba göre şu an felaket burnundalardı. En yakın liman Adele idi. Lord Glenervan, Kaptan Mangles'a görüşüp önce Bernoulli Burnu'nda durmaya ve oradan Melbourne'a doğru yol almaya karar verdi. Böylece doğu kıyıları boyunca Britanya'yı arama çalışmalarına devam edeceklerdi. Berno ile burnuna demir atıp adanın içlerine doğru kısa bir keşif gezisi yapmayı planladılar ve kısa bir süre sonra yel değirmeni ve yanında bir kulübe gördüler. Yarı yolda karşılarına iri yarı bir adam çıktı. Merhaba yabancılar. Adım Pedemon. Hoş geldiniz. Sizi bekliyordum." dedi. "Bizim mi bekliyordunuz?" diye sordu Lord Glenarvan şaşkınlıkla. Evet, burayı yolu düşen herkesi beklerim ben. İrlandalı mısınız? diye sordu Paganel. Öyleydim, ama artık Avustralyalıyım. dedi O'Mor. Hep birlikte adamın kulübesine gittiler ve birlikte akşam yemeği yediler. Lord Glenarvan İngiltere'den yola çıktıklarını, Kaptan Grant ve adamlarını aradıklarını, yanlışlıkla önce Güney Amerika'ya gittiklerini. Ama kaptan ve adamlarının Avustralya kıyılarında bir yerde olduğunu düşündükleri için buraya onları aramaya geldiklerini anlattı. Yaşlı İrlandalı, kaptanı ya da gemisine dair bir şey duymadığını söyledi. O sırada hizmet edenlerden bir adam aniden bir çığlık attı. ''Tanrım sana şükürler olsun. Kaptan Grendis hayattaysa kesinlikle Avustralya kıtasındadır.'' Lord Glenarvan şaşkınlıkla ayağa fırladı. ''Kim konuştu?'' ''Ben konuştum lordum.'' dedi adam. Ayrton sen misin? diye sordu efendisi şaşkınlıkla. Evet benim. Ben de sizin gibi Skoçyalıyım. Lordum ve Britanya'nın kazazedelerinden biriyim. Mary yarı baygın Lady Helena'nın kollarına yığıldı. Robert, Manglus ve Paganel Ayrton denilen adamın etrafını sardı. 45'lerinde kaba saba bir adamdı. Geniş omuzlu, iri yarı ve akıllı görünen biriydi. Britanya'nın kaza biri misin? diye sordu Lord Glen bir kez daha. Evet Lord'um, Kaptan Grant'ın serdümeniydim. Kazadan sonra onunla birlikte kurtuldun, öyle mi? Hayır Lord'um, o korkunç anda onlardan ayrı düştüm. O zaman kağıtta bahsedilen denizcilerden değilsin. Hayır, kağıttan benim haberim yok. Kaptan, ben gemide değilken denize atmış olmalı. Peki ya Kaptan? Öldüğünü... Herkesin öldüğünü düşündüm. Sadece kendim kurtuldum sanıyordum. Ama Kaptan Grant'in yaşadığını söyledin. Hayır, eğer hayattaysa dedim. Ve o halde Avustralya kıtasındadır dedin. Başka bir yerde olamaz bence. Nerede olduğunu bilmiyorsun. Hayır lordum, hayatta olduğunu şimdi sizden duydum. Ne biliyorsun o zaman? Gemi sonra Avustralya kıtasına ilerliyordu. İki fersah vardı yoktu ve sonuç olarak burada karaya oturmuş olmalı dedi Ayrton. 37 derece enlemde. Evet kesinlikle. Batık kıyısında mı? Doğu kıyısında. Hangi tarihte? 27 Haziran 1862 gecesinde. Kağıtta 7 Haziran yazdığını düşünmüşlerdi. Bu durumda tarihin de 27 Haziran olduğunu öğrenmiş oldular ve Kaptan Grant'in nasıl bu kadar çabuk, Tah Peru'dan Avustralya'ya geldiği gizemi çözülmüş oldu. 6. bölüm. Kısa bir sessizlikten sonra Glenerman düşünceli bir şekilde, "Arama programımızı artık bir hale yola koymamız gerek. Ne zaman yola çıkacağız, nasıl gideceğiz ve nerede arayacağız? Tüm bunları konuşmamız lazım." dedi. "Herkesin fikrini öğrenmek istiyorum. Özellikle Ayrton'un tavsiyeleri bizim için çok önemli olacaktır. Önce onu dinleyelim." Bana gösterdiğiniz ilginizden dolayı sizlere teşekkür ederim Lord'um. Anlattıklarınızdan sonra Kaptan Grant'in yerlerinin eline esir düştüğüne inanıyorum. Böyle olmasaydı ne yapar ne eder İskoçya'ya dönerdi. Fakat bence en iyisi Duncan'a binip kaza yerine gitmektir. Kaza yerinde yapılan incelemelerden sonra da mutlaka bir ipucu elde edebilirsiniz. Doğru bir düşünce dedi Lord Glenarvan. Yalnız Duncan'ın onarılmasını bekleyerek biraz zaman yitireceğiz. Yolculuğa yelkenle devam edemez misiniz? diye sordu Ayrton. Yelkenlerle de yolculuğa devam edebiliriz diye cevap verdi kaptan John Mangus. Ama Twofold körfezinden sonra tekrar Melbourne'a dönmek gerekiyor. Bu da bize epey zaman kaybettirir. Paganel araya girip Duncan yalnız başına Melbourne'a gidebilir dedi. Biz de karadan Tufold Körfezi'ne gideriz. Peki Duncan ne olacak? diye sordu Ayrithon. Ya biz Duncan'ın olduğu yere gideriz ya da o bizim bulunduğumuz yere gelir diye cevap verdi Paganel kendinden emin bir şekilde. Bildiğim kadarıyla Avustralya'nın iç kısımları seyahat için tehlikeli değildir. Güneydoğu bölgesi her bakımdan güvenlidir sanıyorum. Glen Ervan, bundan emin misiniz Monsieur Paganel? diye sordu. Kesinlikle eminim. Aşılacak yol 600 kilometreden fazla değil. Ortalama hızla bir yürüyüşle yolculuğu bir ayda tamamlayabiliriz. Bu süre Dunka'nın onarımı için yeterli olacaktır. Peki yavaşça hayvanlar? Onları nasıl aşacağız?" diye sordu Lord Glenervan. "Avustralya'nın bu kısmında yırtıcı hayvanlar bulunmaz. Peki yavaş yerliler? Sorunu haydutlar, yolumuza çıkacak kötü adamlar." Bu kısımda vahşi kabilelere rastlanmamıştır. Haydutlara gelince bunlara da yalnız doğu bölgelerinde rastlanıyor diye cevap verdi ünlü coğrafyacı. Ayrıson araya girip ben de bu yörede yerlilerin bulunmadığını kesinlikle biliyorum ve izin verirseniz ben de size katılmak isterim. Ne de olsa kaptan Grant benim kaptanımdı ve hayattaysa onu kurtarma çalışmasında ben de yer almalıyım dedi. O halde yolculuk hazırlıklarına hemen başlayabiliriz dostlarım. ''Umarım Ayrton'un bizimle gelmesinin bir sakıncası yoktur. Kendisi bize rehberlikte de yapacaktır.'' dedi Lord Glenarvan. Lord Glen Ervan ve ekiptekiler uzun tartışmalardan sonra ortak bir plan hazırlayabilirler. Plana göre Glenarvan, Lady Helena, Mary Grant, Robert Grant, Paganel, Macnabbs, John Manglus, Olbinet, Wilson ve Mulrady karayolculuğuna katılacaktı. Duncan'ın kaptanlığını Tom Austin yapacak, diğer tayfalar gemide kalacaklardı. Kadınlar için tek parça, tahta tekerlekli öküzler tarafından çekilen birer araba yapılacak, erkekler atla yolculuk edeceklerdi. Ertesi gün yola çıktılar ve 2 Ocak'ta Kolpan ve Kuspespe nehirlerine doğru ilerlediler. Yolculuğun yarısı olaysız bir şekilde geçmişti. Ve 15 gün sonra bir problem yaşanmazsa Twofold körfezine varmış olacaklardı. Ancak derin sular hiçbir yerden geçit vermiyordu. Bir araştırma yapan Ayrton nehrin bir kilometre yukarısında suların pek derin olmadığını gördü. Arabanın buradan geçirilmesine karar verildi. Birkaç kez devrilme tehlikesi geçiren arabanın kıyıya yaklaştığı sırada tekerleklerinden biri kırıldı. Glenarvan'ın da atının nalı düştü. Bu durumda yola devam edilebilmeleri ellerindeki aletlerle arabanın onarımı olanaksızdı. En sonunda Ayrton 7 saat uzakta bulunan Black Point istasyonuna gidip yardım istemeyi önerdi. Kısa bir görüşmeden sonra öneri kabul edildi. Ayrton dönünceye dek Binberra kıyısında kamp kurup bekleyeceklerdi. Yardım aramaya giden Ayrton ertesi gün erken saatlerde yanında iri yarı bir adamla döndü. Adamın kaba ve korkunç bir görünümü vardı. Sorulan soruları homurtularla cevap veriyordu. Ancak adam işini çok iyi biliyordu. Gelir gelmez işe koyuldu. Bu sessiz adam McNaft'sın dikkatini çekmişti. Diğer herkes kendi iş gücüyle ilgilenirken binbaşı gelip adamın başına dikildi ve onun çalışmasını izlerken Nalbant'ın bileklerinde çepeçevre bir yara izi gördü. Bunun nedenini sordu fakat Nalbant ağzını açıp cevap vermeye yanaşmadı. Umursamaz bir tavırda işine devam ediyordu. Lord Glenarvan'ın atının nallanması bittikten sonra sessiz nalbant bu sefer arabanın kırık tekerini onardı. Yalnız adamın atın ayağına çaktığı nalların şekli Glenarvan'ın dikkatini çekmişti. Hayretini gizleyemeyen McNubbs, ''Atın ayaklarına neden böyle yoncu şeklinde alçakıyorsun? dedi. Çatık kaçtı, iri yarın nalbant sanki duymamış gibi işine devam etti. Ortamın gerilmesinden endişelenen Ayrton araya girip Black Point'te bu çeşit Nall'lar kullanılıyormuş diye duymuştum dedi. Nalbant işini bitirip gittikten sonra yola çıktılar. Lord Glenervan ve arkadaşları akşam üzeri Mayburg'a ulaştılar. Ancak bölgeye vardıklarında yağan yağmur daha fazla ilerlemelerine engel olunca kamp yapıp geceyi orada geçirmeye karar verdiler. Ertesi günde yolculukları olaysız geçti. Akşam güneşi batmak üzereyken uzakta büyükçe bir şehrin evleri göründü. Paganel heyecanlı bir şekilde ''İşte Seymur!'' diye bağırdı. Victoria eyaletinden ayrılmadan önce rastlayacağımız en son şehir. Hava kararırken saat 9'a doğru şehre girdiler. Hemen bir otel tutup yerleştiler. Kısa bir dinlenmeden sonra akşam yemeği için büyük bir masada buluştular. Paganel de Robert'la birlikte şehirde yapmış oldukları kısa geziyi anlattı. Hiçbir olağanüstü şeye rastlamamışlardı. Bununla birlikte sokakta heyecanlı bir kaynaşma vardı. Gruplar halinde evlerinin kapısında toplanan insanlar aralarında bir şeyler konuşuyorlardı. Fakat ne olduğunu anlayamamışlardı. Hiç dışarı çıkmadığı halde McNabs bu heyecanın nedenini tahmin edebiliyordu. Matt Dixon'la yaptığı konuşmadan her şeyi öğrenmişti. Kadınlar odalarına çekildikten sonra Camden Köprüsü'nde tren kazasını yapanların kimler olduğu ortaya çıkmış dedi. Yakalamışlar mı? diye sordu ayrı son merakla. Hayır, kim olduklarını merak ediyorsanız şunu okuyun diyen McNubbs cebinden çıkardığı gazeteyi uzattı. Bu Avustralya'da çıkarılan günlük bir gazeteydi. Glenervan yüksek sesle okudu. Sydney, 2 Ocak 1865, 29 Aralık 1865'i 30 Aralık'a bağlayan gece meydana gelen tren kazası herhalde hatırlardadır. 11.45 gece ekspresi Loddon nehrine yuvarlanmıştı. Kazadan sonra vagonların hemen yağma edilmesi, köprü bekçisinin köprüden yarım mil ötede bıçaklanmış olması bu felaketin bir kaza sonucu olmayıp bir soygun ve bir cinayet işi olduğu anlaşılmıştı. Savcılığın yaptığı araştırma sonucu bu gerçek tümüyle ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu suçu işleyenlerin Pert'teki hapishaneden 6 ay önce kaçmış olan tehlikeli suçlulardır. Soyguncu çetenin 30 kişiden olduğu saptanmıştır. Başlarında Ben Joyce adında bir kaçak bulunmaktadır. Bilinmeyen bir gemiyle birkaç ay önce Avustralya'ya geldiği bilinmektedir ancak şimdiye dek yakalanamamıştır. Şehirler, kasabalar, tren istasyonları ve çiftlikler uyarılmıştır. Gazetenin okunması bittikten sonra McNubbs, Ayrton'a dönerek ''Yolculuğa devam edip etmemiz konusunda düşüncelerini öğrenmek isterim.'' dedi. ''Melbourne'dan 200 mil uzaktayız.'' diye başladı söze Ayrton. ''Eğer tehlike varsa güney yolunda olduğu kadar doğu yolunda da vardır. Bana kalırsa 30 haydut iyi silahlanmış 8 kişiye pek o kadar bir şey yapamaz.'' Tavsiyem yolumuza devam etmemiz şeklindedir. Paganel, Ayrton haklı dedi. Yolumuza devam edersek, Kaptan Grant'in izinler rastlama şansımız daha çok artacaktır. Bu sözlerden sonra, programda hiçbir değişiklik yapmamaya karar verildi. Sakin ve rahat geçen bir geceden sonra, yolcular ertesi günü şafakla birlikte yola koyuldular. 7. Bölüm Bu olaydan sonra, ekip daha dikkatli olmaya, ve geceleri sırayla nöbet tutmaya karar verdi. Kara içine ilerledikçe hiçbir insanın ayak basmadığı tamamen ilkel ve vahşi düzlüklere rastladılar. Yolculuk yavaşlamaya başlamıştı. Geniş ve düz patikada onlarınkinden başka geride kalan bir iz yoktu. Ancak bu karışık izler arasında Glenerva'nın da bindiği atın nal izleri hemen ötekilerden ayrılıyordu. Birkaç saat sonra... Avustralya Alpleri ile karşı karşıya geldiler, yolculuk artık güçleşmeye başlıyordu. 3000 kilometre uzunluğundaki Avustralya Alplerinin yüksekliği 1300 metreydi. Bu sırada dağları aşmak zor ve tehlikeliydi. Arama ekibi yer yer yolu kaplayan ağaç kümeleri arasında geçit açabilmek için baltalarıyla uzun uzun çalışmak zorunda kalıyordu. Yumuşak ve nemli toprak ayakları altında kayıyordu. Akşam üzeri bir vadede kam kuran yolcular 9 Ocak günü yeniden yola çıktılar. Bir saatlik bir yürüyüşten sonra karşılarına oldukça büyük bir kulübe çıktı. Bu bir handı. Paganel alaycı bir sesle herhalde sahibi burayı işletmekle zengin olacağını sanmıyordur dedi. Glenervan gülerek bize en azından yolumuzu gösterme nezaketinde bulunabilir diye karşılık verdi. Glenervan'la Ervan Ayrton gruptan ayrılarak hana girdiler. Sahibi korkunç görünüşlü, iri yapılı biriydi. Gelenleri asık suratla karşıladı. Lord'un verdiği birkaç şilin sayesinde Han sahibini hayat ağzını açmaya karar verdi. Handan ayrılacakları sırada duvarda bir ilan gördüler. Ben Joyce adındaki haydudu yakalayana ya da haber verene 100 İngiliz sterlin ödül vaat ediliyordu. Hancının verdiği yol tarifine göre Lucknow yoluna saptılar. Bu uzun yolculuk sırasında Muldreddin'in atı birdenbire yere yıkıldı ve öldü. Hiç kimse bu ani ölüme neyin sebep olduğunu bir türlü anlayamadı. Atı muayene eden Glen Ervan herhalde zehirli bir ot yemiş olmalı dedi. 10 Ocak günü akşam üzeri sıra dağların en yüksek noktasına ulaştılar. Büyükçe bir düzlükte durarak etrafı seyrettiler. Kuzeyde omca gölü pırıl pırıl parlıyor, daha ileride geniş Murray Ovası görünüyor, güneyde balta girmemiş ormanlar göze çarpıyordu. Çok yorgun olduklarından orada kamp kurdular. Ertesi gün yürüyüş daha hızlandı. Hepsi de bir an önce okyanusa ulaşmak istiyorlardı. Glen Duncan'ın Two-Fold Körfezi'ne getirilmesi için ısrar ediyor, bu yüzden de gemiye haber göndermenin uygun olacağını söylüyordu. Ayrton, onun bu ısrarına hiçbir anlam veremiyordu. Uzun bir tartışmadan sonra sahile ulaştılar ve Duncan'ın oraya kendiliğinden gelmesini beklemeye karar verdiler. Öğleden sonra bir ormana daldılar. Paganel, yolları üzerindeki bitkiler hakkında bilgi vermeye çalışıyordu. Konuşmasının en hararetli anında atı ile birlikte aniden yere yuvarlandı. Glenervan korkuyla, Paganel, Paganel, ne oldu? diye bağırdı. Ayağını üzengilerden kurtarmaya çalışan Paganel, benim bir şeyim yok fakat şu andan itibaren atsız kaldım diye cevap verdi. Atı muayene etmelerine rağmen hiçbir şey anlamadılar. Bu ani at ölümleri Lord Glenerva'nın canını çok sıkmaya başlamıştı. Atlar böyle ölmeye devam edecek olurlarsa bu uzun yolu nasıl aşacaklardı? Öküzlerden biri de böyle ansızın ölmüştü. Önlerinde daha uzun bir yol vardı. O akşam bir ormanın yanı başında kamp kurmaya karar verdiler. Herkes günün yorgunluğu içinde uyuya kalmıştı ve o gece nöbetçi olan McNabs dikkatli bir şekilde etrafı gözleriyle kolaçan ediyordu. Birden dikkatini fosforlu mantar çekti ve merakla onlara baktı. Fosforlu oldukları için karanlıkta parlayan mantarlar ağaçların arasında aldatıcı ışık oyunları oluşturuyordu. McNabs bu ilginç olayı Paganel'e de göstermeye düşündüğü sırada bu parıntılardan bazılarının yer değiştirdiğini gördü. Bitkilerin canlılar gibi yer değiştirmeleri olanaksızdı. Acaba ne olabilirdi? Kalın bir ağacın gövdesini siper alarak dikkatle göz gezdirince ağaçların altında birkaç kişinin kalkarak dolaştığını gördü. Tepeden tırnağa silahlı olan bu insanlar bir şeyler arıyorlardı. Bunların amaçlarının ne olduğunu öğrenmek gerekti. McNabbs, arkadaşlarına haber vermeye gerek görmeden otlar arasında silahlı adamlara doğru sürünerek ilerlemeye başladı. Korkunç ve fırtınalı bir geceydi. Çadırda barınamayan yolcular arabaya sığınmak zorunda kalmışlardı. Güneşin ilk ışıkları ile birlikte yağmur da dindi ve kamp yaptıkları yerin bir bataklığa dönüştüğünü gördüler. Tekerlekler neredeyse çamura gömülmüştü ve şu an her şey çok kötü görünüyordu. Mangus. Acele etmemiz gerek, dedi. Bu çamur kurumaya başlarsa arabayı kurtarmamız daha çok zorlaşır. Ötekiler de aynı düşüncedeydiler. Yalnız öküzler ile rahatların gücünden yararlanmak gerekiyordu. Fakat hayvanlar bırakıldıkları yerde yoktu. Sanki yer yarılmış da içine girmiş gibiydiler. Ormanın her yerini araştırdılar ama hayvanların izine rastlamadılar. Bir saat sonra bir at kişnemesi duydular. John Manglus, Ordalar diye bağırdı. Hepsi sesin geldiği tarafa koştu, ama gördükleri manzara korkunçtu. Bir atla bir öküzün dışında diğer hayvanların hepsi cansız yatıyordu. Soğuk kanlılığını korumaya çalışan Glenervan, Wilson, atla öküzü arabanın yanına götür, dedi. McNavs ayrıtona dönerek, öküzlerle diğer atlara da yonca biçimine alçaktırsaydı ne iyi olacaktı, dedi imalı bir şekilde. Ayrton hayretle onun yüzüne baktı. Sözlerinizden bir şey anlayamadım binbaşı McNubbs diye karşılık verdi. McNubbs Ayrton'un gözlerine dik dik bakarak bunda anlaşılmayacak bir şey yok dedi. Sadece ayaklarında yonca biçimi olan at öldürücü salgından kurtuldu bilmiyor musun? Gerçekten ilginç bir tesadüf dedi Ayrton. McNubbs sırtını dönerek arabaya doğru yürüdü. O sırada Ayrton'un adamlardan biri arabayı çamurdan çıkarmaya çalışıyorlardı. Uzun uğraşmalar sonunda bunun olanaksız olduğu anlaşıldı. Genel bir toplantı yapılarak ne yapılması gerektiği konuşuldu. Herkes doğu kıyılarına gidilmesinin doğru olacağı düşüncesindeydi. Lady Helena ile Miss Grant gerekirse Twofold körfezine kadar yaya gidilebileceklerini söylediler. Bu onlar için umulmadık bir cesaretti. Avustralya haritasını hafızasında şöyle bir canlandıran Paganel, Victoria eyaletinin sınırındaki sahil şehri Eden buradan 60 kilometre uzaktadır. Oraya gitmekle yolumuzdan biraz uzaklaşmış olacağız ama oradan eksiklerimizi sağlamak olanağını buluruz. Bu limanın diğer limanlarla sürekli ilişkide olduğunu sanıyorum, dedi. Ayrton, Duncan'ın bizi Eden'de bulmasını sağlamak yerinde bir hareket olmaz mı? diye söze karıştı. Glenarvan bu teklifi oya sundu. John Manglus, bu konuda acele etmemiz doğru olmaz. Onu ancak çok muhtaç olduğumuz zaman çağırmalıyız. Onarımının tamamlanması çok daha önemlidir diye fikrini belirtti. Paganel kaptanla aynı düşüncede olduğunu açıkladı. Airson itiraz ederek Bana kalırsa 20 gün sonra bile oraya ulaşmamız mümkün değil. Duncan'ı Twofold Körfezi'ne getirtmemekle büyük bir hataya düştüğünüzü bir gün anlayacaksınız. Dahası da var. Geçeceğimiz arazi Avustralya'nın en vahşi ve en kıraç arazilerindendir. Çalı ve diken ormanlarıyla kaplı gerçek bir çöldür. John Manglis, yolculuğun güçlüklerini kabul ediyorum diye söze karıştı. Fakat henüz yola çıkmadan Dungan'a haber göndermenin faydasını bir türlü anlamadım. Eden'e ulaştığımız zaman gemiyi getirtebiliriz. Ama Ayrton bu konuda Nuh diyor, peygamber demiyordu. ''Önemli bir konuya değinmek istiyorum.'' dedi. Çöle girmeden önce Snowy'i geçmek zorundayız. Suların durulup alçalmasını beklerken de en aşağı 20 gün beklememiz gerekiyor. Şimdilik tek çaremiz Duncan'ın Melbourne'dan Twofold Körfezi'ne gelmesidir.'' diye yeniden konuştu. Çölü rahat bir şekilde aşacak imkanlardan yoksun kaldığımıza göre tehlikeli bir maceraya atılmamak için burada yardım beklememiz gerekiyor. Bu yardım da ancak Dunkan'dan gelebilir. Yiyecek sıkıntısı çekmeyeceğimiz bir yer olan burada kamp kurup bekleyebiliriz. Bu süre içinde elimizdeki olanaklarla Snow'ı geçebilecek bir sandal veya salda yapabiliriz." dedi Ayrton kararlı bir şekilde. 8. Bölüm. Glenervan, Ayrton'un önerisini tartışmaya açtı ve John Manglus, Lady Helena ve McNubbs onun teklifini kabul edince Glenarvan bu önerinin oy çokluğu ile kabul edildiğini belirtti. Haberci, Lucknow yoluyla Melbourne'a gidecek diye konuşmaya devam etti Ayrton. Elimizde sağlam ve sağlıklı bir at var. Bu atla Melbourne yolculuğu en çok 4 gün sürer. Duncan'ın Tupold körfezine 2 günde gideceğini kabul edersek habercinin hareketinden tam 1 hafta sonra yardım ekibi burada olacaktır. Peki... Melbourne'a kimi göndereceğiz diye sordu Glenarvan. Wilson, Mulrady, John Mangus, Paganel hatta Robert Grant öne atıldılar. Özellikle John Mangus bu konuda şiddetle ısrar etti. Ancak Ayrton bu kişinin kendisi olması gerektiğini ileri sürerek haberci olarak benim gitmem en doğru olandır dedi. Avustralya'da uzun zamandır beri yaşadığım için çıkacak güçlükleri benim kadar hiç kimse yenemez. Ayrton haklı dedi Lord Glenarvan. Kendisi cesur ve akıllı bir adam olduğunu her fırsatta ispat ediyor. Bu işe en iyi şekilde ancak o başarabilir. Bu sözlerden sonra, Ayrton'un gözlerinde sonsuz bir memnuniyet ifade eden bir parıltı belirdi ve kayboldu. Bu parıltıyı ancak John Mangus fark edebilmiş ve içinde sebebini açıklayamadığı bir güvensizlik hissi uyanı vermişti. Ayrton hemen hazırlıklara başladı. Wilson atı hazırlarken, Mudrady yiyecek ve içecekle meşgul oldu. Bu işler tamamlanırken Glen da Tom Austin'e hitaben mektup yazmaya başladı. Mektubun yazılışını sonuna kadar gözleriyle takip eden McNavs imzasını atmak üzere olan Glenervan'a Ayrton nasıl yazdın? diye sordu. Okunduğu gibi yazdım. McNavs gülümseyerek çok büyük bir yanlışlık yapmışsın dedi. Okunuşu Ayrton'dur ama yazılışı Ben Joyce'tir. Ben Joyce kelimesinin söylenişi Çadırın içinde bir yıldırım etkisi yarattı. Ayrton oturduğu yerden doğruldu. Elinde bir silah vardı. Aynı anda bir patlama sesi duyuldu. Yaralanan Glenervan yere yuvarlandı. Çadırdaki silah sesine dışarıdan başka silah sesleri cevap verdi. Kısa süren bir şaşkınlık anından sonra John Manglus'lı tayfalar Ayrton'un diğer adıyla Ben Joyce'un üzerine atılmak istediler. Fakat haydut, fırsattan yararlanarak çoktan gözden kaybolup ormanın kenarında kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına kaçmıştı. Çadır, silahlı bir hücuma dayanacak durumda değildi. Yarası hafif olan Glen arkadaşları arabaya sığınmaktan başka çare göremediler. McNabs, John Manglus, Paganel ve tayfalar silahlarını iyice doldurduktan sonra arabayı sonuna kadar savunmak için hazırlandılar. Ben Joyce, arkadaşlarının yanına sığındıktan sonra haydutlar ateşi kesmişlerdi. Bir anda huzursuz bir sessizlik çökmüştü her yere. Bir süre bekledikten sonra McNubbs'la Mungles otların arasına gizlenerek ormana doğru ilerlemeye başladılar. Haydutların amaçlarının ne olduğunu öğrenebilirlerse ona göre bir savunma planı oluşturacaklardı. Ormanın kenarına geldikleri zaman ortalıkta hiç kimsenin bulunmadığını gördüler. Çimenlerin arasında birkaç mermi kovanından başka bir şey görmüyorlardı. ''Burada değiller, gitmiş olmalılar.'' dedi Manglis. ''Evet ama bu sessizlik beni kuşkulandırıyor. Çevreyi iyice araştırmadan arabaya dönmeyelim.'' dedi McNabbs. Her tarafı karış karış araştıran iki adam hiçbir şey bulamadan geri döndü. Haydutlar sanki buhar olup havaya uçmuşlardı. Lady Helena ile Mary Grant, Glenerva'nın yarasını sarmışlardı. Yara hafif kanıyordu ama tehlikeli değildi. McNabs ile John Mangles arabaya döndükten sonra bir toplantı yapıldı. McNubbs fazla beklemeden her şeyi anlatmaya başladı. Ayrton'dan daha ilk karşılaştığı andan itibaren kuşkulanmaya başladığını söyledi ve yolda atların, öküzlerin ölmesi olayı da bu kuşkusunu kuvvetlendirmişti. Bütün gerçeği ise bir gece önce dinlenmek fırsatını bulduğu sırada haydutların konuşmalarından öğrenmişti. Nalvant, ben Joyce kadar kurnaz bir adam görmedim. Deniz kazasından kurtulan tayfa hikayesi kadar mükemmel bir hikaye olamazdı. Eğer planında başarı sağlarsa hepimiz zengin olduk demektir, diye konuştu arkadaşlarıyla. Glen yüzü kıpkırmızı olmuştu. Sinirli bir sesle haydutlar bizi öldürüp her şeyimizi alacaktı. ''Bu adamın gerçek adı nedir? Belki de hiçbir zaman anlattığı gemiyi görmemiştir.'' dedi. McNabs, bu adamın gerçekten Britanya'nın baş tayfası olduğuna inanıyordu. Ben Joyce ise polisi şaşırtmak için kullanılmış sahte bir isimdi. Bu sırada hepsi Mary Grant'in ağladığını gördüler. ''Babacığım, zavallı babacığım.'' diye haykırıyordu. Bu ağlama onları şimdiye kadar akıllarına gelmeyen bir konuyu hatırlatmış oldu. Belki de Ayrton'un anlattığı deniz kazası uydurma bir hikayeydi. Glenervan arabadan ayrılarak nöbetçilerin yanına gitti. Haydutlar belki de saldırmak için geceyi bekliyorlardı. Bu sırada John Manglus Glenervan'a "Burada böyle günlerce kalamayız lordum. Bir kurtuluş yolu aramamız gerek." dedi. "Önerin nedir kaptan? Duncan'dan yardım isteyelim. Belki bu sayede buradan kurtulabiliriz." Melbourne'a gidecek habercinin seçilmesine karar verildi. Çekilen kurayı ile Mulrady kazandı. Glenervan, Tom Austin'e verilecek mektubu yazdırdı. Duncan'ın ikinci kaptanı Tom Austin'e emirdir. Gemiyle hemen yola çıkıp Avustralya'nın doğu kıyısında 37. enlem dairesinde Yeni Zelanda'da bizi bekleyiniz. Ufak bir yardım ekibimle yardımımıza gönderiniz. Lord Glenervan Lenarvan mektubu imzalayıp okumaya gerek görmeden Paganel'e verdi. Paganel zarfı lordun mühri ile mürledikten sonra Mulradi'yi uzatarak bu mesajı sağ salim götürmesini ve yolda haydutlara karşı dikkatli olmasını söyledi. Ertesi gün Mulradi herkesle vedalaştıktan sonra yola çıktı. Hepsi onun arkasından dua ettiler çünkü kurtuluşları onun sağ salim Duncan'a ulaşması ile mümkündü. John Manglus ile McNubbs nöbette kaldılar. Şiddetli bir yağmur yağıyordu. Bütün dikkatlerini kulaklarında ve gözlerinde toplamışlardı. Manglus garip bir ıslık sesi duydu. Bu ses birkaç kez tekrarlandıktan sonra boğuk ve zayıf bir patlama sesi duyuldu. da aynı sesi duymuş, arabadan dışarı çıkmıştı. Sesler hangi taraftan geldi? diye sordu. John Manglus Mulready'nin gittiği yönü gösterdi. Glenervan silahını alıp o yöne gitmek istedi. Ancak henüz yarası iyileşmediği için binbaşı McNubbs, Lord Glenervan'a engel oldu. ''Oraya gitmenin kimseye bir faydası yok.'' dedi binbaşı üzgün bir sesle. ''Fakat Mulrady'yi haydutlarla tek başına bırakamayız.'' diye itiraz etti Glenervan. Silah sesi haydutların bir tuzağı da olabilir. ''Bizi arabanın yanından ayırıp kuvvetimizi bölmek için böyle bir yola başvurmuş olabilirler.'' Dikkatli olup gözümüzü dört açalım. Bu sırada çok yakın bir yerden, imdat, imdat, yardım edin diyen bir ses duydular. Glenervan yolunu kesen McNab'sı iterek sesin geldiği tarafa koştu. İki nöbetçi de onun arkasından koşarak sesin geldiği tarafa gitti. Bodur ağaç kümelerinin arasında sürünerek ilerlemeye çalışan birini fark ettiler. Bu Mulrady'den başkası değildi. Hemen onu arabaya taşıdılar. McNabs hemen adamın yarasını tedavi etmeye başladı. Mulrady'nin sağ böğründeki bıçak yarasından oluk gibi kan akıyordu. Baş tayfanın yüzü bembeyazdı. Çok kan kaybetmişti. Dudaklarını kıpırdatamayacak derecede kuvvetten düşmüştü. 15 dakika kadar hareketsiz yattıktan sonra şu sözleri fısıldadı. Ben Joyce. Mektup. Ben Joyce. 9. Bölüm Ortalık aydınlanınca Glenarva'nın ilk işi etrafta bir araştırma yapmak oldu. İzleri izleyerek Mulradin'in yaralandığı yere kadar gittiler. Haydutlardan ikisi yerde ölü olarak yatıyordu. Bunlardan birisi kendisinin Alvanç olarak tanıtan hayduttu. Arabanın yanına geldikleri zaman Robert onlara iyi haber verdi. Mulradi kendine geldi diye bağırdı. Ateşi düşmüş, gözlerini açmıştı. Kendine gelir gelmez ilk işi McNabs ile görüşmek istediğini söylemek olmuştu. Çok geçmeden endişeli bir yüzde yaralının yanından dönen McNabs, Murati'nin Paganel'in tarif ettiği yolu bir süre izledikten sonra karanlıkta 5 kişi atının önünü kestiğini söyledi. Tayfa ateş ederek iki kişiyi saf dışı bırakmış. Tabancanın ateşlendiği sırada çıkan aydınlıkta Ben Joyce'u görmüş ve tanımış. Fakat üçüncü kez ateş etmesine fırsat kalmadan sağ böğrüne saplanan bıçak atmışlar. Ve yuvarlanmasına sebep olmuş. Mulradi'nin ceplerini araştıran haydutlar mektubu bulup ben Joyce'a vermişler. Joyce mektubu alınca ''Artık Duncan bizimdir.'' demiş. Sonra Mulradi'nin atına atlayıp adamlarına iki gün sonra Duncan'da, altı gün sonra da Tufold körfezinde olacağım. Beni körfezde bekleyin.'' Sizi gemiye almak için bir çare bulacağım." dedikten sonra oradan hızla ayrılmış. Hikayeyi sonuna dek dinleyen Glenervan, "Gemimle korsanlık yapacaklar ha?" diye öfkeyle bağırdı. "Buna da yanamam. Haydutlardan önce sahile ulaşmalıyız." dedi Paganel. "Duncan'ı ve tayfaları ancak bu şekilde kurtarabiliriz. Önceki gece yağan şiddetli yağmur nedeniyle köprü yıkıldığı için nehri geçmeleri gerekiyordu. Yağmurdan kabaran nehir, köpükler saçarken geçişte tehlikeli hale getiriyordu. Son çare olarak ağaç kabuklarından yerlilerin kayıklarına benzer bir kayık yaptılar. Fakat kayık, kıyıdan bir parça ayrılınca şiddetli akıntıya dayanamayıp parçalandı. Kayıktan hayır gelmeyeceğini anlayınca, nehrin akıntısına dayanacak güçte bir sal yapmaya karar verdiler. Hep birlikte uğraşarak sal yapmayı başardılar. Herkes taşıyabileceği kadar eşyayı alıp kıyıya getirdi. Saat 1'e doğru sal harekete hazır durumdaydı. Kaba saba bir dümen yapmışlardı. Wilson da uzun ve kalın bir sırıkla salın ilerlemesini sağlayacaktı. Herkes yerini aldıktan sonra John Manglus salın kıyıya bağlı olan ipini kesti. Köpüren sular arasında ilerlemeye başladılar. Kıyıdan 30 metre ayrılıncaya dek hiçbir güçlükle karşılaşmadılar. Wilson elindeki sırıkla salı istediği yöne götürebiliyordu. Fakat biraz ilerleyince salı hakim olamaz duruma geldi. Çeşitli yönlerden gelen akıntılar salı olduğu yerde döndürmeye başladı. John Manglis canını dişine takmış salı yönetmeye çalışıyordu. Birkaç kez devrilme tehlikesi atlattıktan sonra kıyıya ulaşmayı başardılar. Fakat cephane ve yiyeceklerinden büyük bir kısmının sulara dökülmesine engel olamamışlardı. Sadece McNabs silahını kurtarabilmişti. Glen Ervan hemen hareket edilmesini emretti. Mudra diye bir sedye yapıp onu bir ağacın altına kadar getirdiler ve burada kamp kurdular. Kurtarabildikleri yiyeceklerle karınlarını doyurdular. Ertesi sabah Şafakla birlikte yola çıktılar. Yiyecekleri kalmadığı için kahvaltı edememişlerdi. Susuzluk da dayanılmaz bir hale gelmişti. Yolda rastladıkları meyveleri yiyerek açlıklarını ve susuzluklarını gidermeye çalıştılar. Bütün gün ve gece durmadan yola devam ederek sonunda Twofold Körfezi'ne ulaştılar. Limanda Duncan'a benzeyen hiçbir gemi yoktu. Glenarvan'ın yaptığı ilk iş Melbourne'daki Gemi Sahipleri Derneği'ne telgraf çekerek Duncan'ın durumunu sormak oldu. 6 saat sonra gelen telgraf herkesi umutsuzluğa düşürdü. Lord Glenarvan, Eden, Twofold Körfezi Duncan ayın 18'inde bilinmeyen bir yöne doğru yola çıkmıştır. Andrew Korktukları başına gelmiş, Duncan haydutların eline düşmüştü. Böylece kapsan garanti bulma umutlarını da yitirir gibi oldular. Hepsi üzgün ve zor durumdaydı. En zor durumda olan da Mary Grant'ti. Babasından bahsederken sık sık gözyaşlarına boğuluyor. Kardeşi Robert üzülmesin diye onun yanında üzüntüsünü göstermemeye çalışıyordu. Durumun ümitsizliğinin farkında olan Miss Mary, İskoçya'ya dönme konusunda Lord Glenervan ve Lady Helena ile konuştu. Genç kızın bu davranışı Mulrady'yi çok etkilemişti. Kıza, İskoçya'ya döndükten sonra geri dönüp tek başına Captain Grant'ı arayacağına söz verdi genç adam. Yolcular o günü dönüş hazırlıkları ile geçirdiler. John Manglus, limana giderek Melbourne'a gelecek gemi olup olmadığını öğrenmek istedi. Liman başkanlığı Melbourne'a çok az gemi işlediğini söyledi. İşin kötüsü başka limanlara giden geminin de bulunmamasıydı. Oysa İskoçya'ya dönebilmek için büyük limanlardan birine dönmek zorundaydılar. Paganel konuşmaları dinledikten sonra o gün yapmış olduğu gezinin sonucunu bildirdi. Körfez'de 3 gemi demirlemiş bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi kısa bir süre sonra Yeni Zelanda adalarının başkenti Auckland'a gidecekti. Yelkenli gemi Avustralya ile Yeni Zelanda arasındaki yolu 5-6 günde kat edeceğine göre bu gemiyle görüşmek yerinde olacaktı. John Manglus Paganel'in önerisini destekledi ve ama tam karara varmadan önce gemiyi görmeye karar verdiler. Glenarvan, Paganel, binbaşı Robert ve Manglus limandan 2 fersa ötede demir atmış gemiye gitti. Mecker adındaki gemi 150 ton ağırlığında Avusturya ve Yeni Zelanda arasındaki çeşitli limanlar arasında ticaret yapıyordu. Geminin kaptanı ziyaretçileri kaba bir şekilde karşıladı. Görgüsüz bir adamdı. Kocaman kırmızı bir yüzü, küt parmaklı kocaman elleri, ezilmiş duygusunu veren yassı bir burnu vardı. Gözlerinin birini nedeni belli olmayan bir kazada kaybetmişti. Dudakları kocaman piposunun etkisiyle şeklini değiştirmişti. Bakışları tehditkar ve vahşiydi. Adı Bill Halley'di. Ne istiyorsunuz? Diye sordu kaptan Halley. Gemi Auckland'e yola çıkıyor. Doğru mu? Dedi Mangles kendini tanıttıktan sonra. Evet başka. Yükü nedir? Alınıp satılabilen her şey. Başka? Ne zaman yola çıkacak? Yarın öğlen. Başka? Yolcu kabul ediyor musunuz? Yolcuların kim olduğuna ve yolcuların gemiden ne beklediğine bağlı. Kendi erzaklarını getirecekler. Başka? Başka? Başka mı? Evet kaç kişiler? Dokuz. İkisi kadın. Kameram yok. Bizim için yer olsun yeter. Başka? Kabul ediyor musunuz? diye sordu Manglis. Bakacağız dedi kaptan. Harley birkaç dakika güvertede volta attıktan sonra aniden dönüp Ne kadar ödeyeceksiniz? dedi. Ne istiyorsunuz? 50 pound. Glenervan tamam der gibi baktı. Pekala. Kabul. Dedi John Mangus ve kaptana depozis olarak ücretin yarısını verdikten sonra yarın öğle vakti buluşmak için gemiden ayrıldılar. Otele döndükleri zaman herkes bu habere çok sevindi. Hemen yolculuk için gereken şeyleri sağlamak için hazırlıklara başladılar. Öte yandan Glenervan ile John Mangus da son kez körfezde bir gezi yaptılar. Bu gezinin amacı Duncan ve Britanya'nın izlerini rastlamak ümidiydi. Bütün sahili karış karış dolaştılar fakat hiçbir izle rastlamadılar. Sadece bir fundalığın kenarında kamp izlerine rastladılar. Bir ağacın dibinde pert hapishanesine ait terk edilmiş bir elbise buldular. Bu, hapishane kaçkınlarının orada kamp kurduktan sonra elbise değiştirdiklerini gösteriyordu. Yapılacak başka bir şey olmadığı için geri döndüler. Ben Josh çetesinin Duncan ve mürettebatını kaçırdığını resmi makamlara bildirdiler. 10. bölüm. Twofold Körfezi'nden hareket eden gemi 4 gün geçtiği halde hala yolun 3'te 2'sini aşmamış durumdaydı. Sanki kendi kendine gidiyormuş gibi bir hali vardı. Ne kaptan ne de tayfaları vardı görünürde. Sürekli içiyor ve sarhoş oluyorlardı. Bu durum yolcuların canını sıkmış ve onları tedirgin etmişti. Bu yüzden John Mangles geminin hareketini dikkatli izliyordu kumandayı her an ele almak için hazır bekliyordu. Wilson ve Mulrady de onun gibi durumu endişeyle izlemekteydiler. Hatta John Manglus birkaç kez dümenciyi kenara iterek gemiyi devrilme tehlikesinden kurtarmıştı. Kaptan Halley kamerasından dışarı fırlamış, iki tayfaya ağır küfürler savurmuştu. John Manglus geminin bu kaptan ve tayfalarla şimdiye dek batmamış olmasına şaşıyordu. Dikkatli bir adam olan Mcnabst da durumu görmüş ve Manglus'la bu konuda konuşmuştu. Gerek gördüğün an geminin yönetimine ele alabilirsin demişti. Şimdilik durumu dikkatli izliyorum. Açık denizdeyken herhangi bir tehlikeyle karşılaşacağımızı sanmıyorum. Ne kadar kötü yönetilirse yönetilsin, gemi yoluna devam eder. Asıl tehlike kıyıya yaklaştığımız zaman kendini gösterecektir. Gemi mercan kayalarına çarparsa ne olacak? Hava koşulları uygun olmazsa sahile çıkmak olanaksızdır. Akıntılarla sürüklenip insanların oturduğu yerlerden uzak bir noktada karaya çıkmak zorunda kalabiliriz. Paganel araya girip en tehlikelisi de budur dedi. Yeni Zelanda yerleri pek konuksever değildir. Maori nereden mi söz ediyorsunuz diye sordu Manglus. Evet dostum bunlar zeki oldukları kadar da vahşidirler. Acıma kelimesiyle hiç ilgileri yoktur. Beyaz insan etini de çok severler. Tufold körfezinden ayrıldığına 6 gün olduğu halde hala kara görünmemişti. Saat 6'ya doğru hava birden bozdu. Rüzgar serinleyip şiddetlenmeye başladı. O güne kadar kamerasından dışarı çıkmayan kaptan uykulu gözlerle güverteye çıktı. Endişeyle gökyüzüne baktı. Havanın bozmak üzere olduğunu anlayınca bağırıp küfrederek tayfalarını harekete geçirdi. Yelkenleri yeniden düzenledi. Rüzgar hızını arttırıyor fırtına halini alıyordu. John Mangles her an tetikteydi. Fırtınayı ve geminin manevrasını izliyordu. Wilson'la Mulrathy de kaptanın yanındaydılar. İki saat sonra John Mangles birden bir Wilson'ın bileğini sıkıp kayalara çarpan dalgaların gürültüsünü duyuyor musun?" diye sordu. "Evet kaptan. kayaların en fazla 300 ya da 400 metre uzanda olmalıyız." John Mangles dikkatle denizi gözden geçirdikten sonra Wilson'a "Çabuk iskendil at!" diye bağırdı. Wilson hemen emir yerine getirdi. İskandil aletini birkaç kez denize daldırıp çıkardıktan sonra ''Derinlik üç kulaç!'' diye cevap verdi. Bill durumu pek umursamadığını gören John Manglus hemen dümene koştu. Geminin zorlukla burnunu açık denize çevirdi. Böylece ölümcül bir tehlikeyi atlatmış oldular. Fakat yine de karanlıkta geminin tehlikeli bölgeden çıkıp çıkmadığı anlaşılmıyordu. Nitekim bir süre sonra yine aynı sesler duyulmaya başlamıştı. Gemi başka bir mercan kayalığına yaklaşmıştı. Manevra yapmaya fırsat kalmadan kulakları tırmalayan bir çatırtı duyuldu. Aynı anda gemi şiddetle sarsılıp yana yattı. Kameradan dışarı fırlayan Glenervan ne oldu? diye sordu. Mercan kayaları arasında bir kumluğa oturduk lordum diye cevap verdi. Batma tehlikesi yok ama mercan kayalarına çarpıp çarpa parçalanabiliriz. Will Halley, Kaptan Köşkü'nde deli gibi dolaşıyor, öfkeyle saçlarını yoluyordu. Tayfalar ise dibi bir viski fıçısından maşrapa maşrapa viski içiyorlardı. John Manglus, onların kısa zamanda sarhoş olup taşkınlık yapacaklarını tahmin ettiği için arkadaşlarına silahlanmalarını söyledi. Kısa süre sonra John Manglus'ın tahmini doğru çıktı. İçkiden şuurlarını kaybeden tayfalar yolcu kameralarına sokulmaya başlamışlardı. Fakat üzerlerine çevrilen silahların namlularını görünce geri çekilmek zorunda kaldılar. Fırtına zamanla duruldu. Gemiye çarpan dalgaların kuvveti azaldı. Deniz sakinleşti. Sarhoş tayfalar geminin bir köşesinde sızıp kaldıkları için yolcularda uyguya çekildiler. Saat 4'e doğru günün ilk ışıkları belirdi. John Manglus, kaptan köşküne çıktı. Etrafı dikkatle baktıktan sonra sevinçle, ''Kara! Kara!'' diye bağırdı. Onun sesini duyan yolcular da uyanıp Kaptan Köşkü'ne çıktılar. İyice görünen sahili uzun uzun seyrettiler. Dalgınlıktan kurtulan Glenervan, Ervan, ''Kaptan Halley nerede?'' diye sordu. John Manglus, ''Bilmiyorum ortalıkta kimse görünmüyor.'' diye cevap verdi. Tayfalar da mı yok?'' ''Herhalde içip bir köşeye sızmış olacaklar.'' ''Arayın onları, bu gemiyi böyle bırakamayız.'' Wilson ve Mulrady geminin her tarafını aradılar. Kaptan da tayfalar da ortadan kaybolmuştu. Sonradan onların kurtarma sandalına binerek gemiden kaçmış olduklarını öğrendiler. Kaptanla tayfaların kaçtıkları kesinlik kazandıktan sonra John Manglus gemiyi saplandığı yerden kurtarma çarelerine başvurdu. Fakat bütün çalışmaları işe yaramadı. Sonunda gemiyi terk edip Auckland'da karadan gitmeye karar verdiler. Paganel insan eti yiyen yerlerin ellerine düşmekten korktuğu için arkadaşlarını bu düşünceden caydırmaya çalıştı fakat mercan adalarına çarparak parçalanmayı mahkum olan gemiyi kısa zamanda terk etmek zorundaydılar. 11. bölüm. Uzun ve yorucu çalışmalardan sonra boş fıçıların üzerine kalın tahtaları bağlayarak bir sandal yaptılar. 5 Şubat günü suların yükselmesi üzerine sala binerek gemiyi terk ettiler. Sal çok ağır ilerliyordu. Dümene Wilson geçmişti. Salı mercan kayalarına çarptırmamak için bütün gücünü harcıyordu. İkinciye doğru kaptanla tayfalarının kaçmış oldukları sandalı gördüler. Sahilde ters çevrilmiş halde öylece duruyordu. John Mangles denizden karaya doğru olan akıntıdan yararlanmak istiyordu. Sal hızla akıntıya uyarak yol almaya başladı. Saat 10'da Yeni Zelanda topraklarına ayak bastılar. Glenervan karaya ayak basar basmaz hemen Auckland'e doğru yola çıkmak istiyordu. Fakat bardaktan boşanırcasına yağan yağmur bunu olanak bırakmadı. Wilson'ın bulduğu bir mağaraya sığınmak zorunda kaldılar. İçeride yosun ve çalılardan ateş yakıp etrafında toplandılar ve durumu konuşmaya başladılar. Glen Erwan, sahili izleyerek ilerlemek istiyordu. Ama Yeni Zelanda'yı çok iyi bilen Paganel elindeki haritadan yararlanarak buna itiraz etti. Paganel'e göre izlenmesi gereken en uygun yol haukes Auckland yoluydu. Haritayı bir kez daha gözden geçiren Fransız, ''Maurilerin en çok bulunduğu yerdeyiz'' dedi. İngilizlere büyük bir kin besleyen bu vahşilerin eline düşmek ölüm demektir. Lady Helena, adanın her tarafında İngiliz askerleri yok mu? diye sordu. Paganel çaresizlikle başını iki yana sallayarak ''Ne yazık ki'' dedi. İngilizler bölgeye henüz tam anlamıyla duruma hakim olmuş değiller. Yerlilerle İngiliz askerleri arasında sık sık çatışmalar oluyor. Her iki taraf da büyük kayıplar veriyor. 55 kilometre içerideki yolu izleyecek olursak İngilizlere rastlayacağımızı umuyorum. Yağmur bütün gece dinmediğinden yolcular mağaradan ayrılmadılar. Ertesi gün sabah saat 6'da hava düzenince yola çıkmaya karar verdiler. Yiyecek ve eşyaları aralarında paylaşmışlardı. Silahları ellerinde, parmakları tetikteydi. Her gün 20 kilometre yürüyerek 8 günde Aukland'a varacaklarını umuyorlardı. Göz alabildiğine uzanan bir ovada yürüyorlardı. Bir süre sonra düz ovada tepeler yollarını kesti. Zorlukla yürüyorlardı. İlk gün 20 kilometreyi yakın yol aldıktan sonra büyük bir ağacın altında kamp kurdular. Araba ve çadırları olmadığı için açıkta gecelemek zorunda kaldılar. 8 Şubat sabahı Paganel neşeli bir şekilde uyandı. Neşesinin nedeni Glenarvan'ın gözlerinin içine gülerek anlattı. ''Buraya kadar olan yolculuğumuzda yerlere rastlamadık.'' dedi. ''Bu daha sonraki yolculuğumuz için oldukça umut verici olaydır. Herhalde yamyamlar son çarpışmalardan sonra adanın içlerine çekilmek zorunda kaldılar.'' Glenervan bunu duyduğuna memnun olmuştu ama yürümek giderek güçleşiyordu. ''Bu dikenlerin arasında yürümek çok zor oluyor.'' dedi. Bugün hangi yolu izleyeceğiz? Waipa ve Waikato nehirlerini izleyerek yürürsek yolculuğumuz biraz daha kolaylaşır sanırım dedi Paganel. Uygar bir kasabaya ulaşmak için 27 kilometre daha yürümemiz gerekecek. Hafif bir akşam yemeği yedikten sonra örtülerine sarındılar ve derin bir uykuya daldılar. Ertesi gün kıyı izleyerek yürüyüşe devam edeceklerdi. Ertesi gün uyandıklarında etrafı kalın bir sis örtüsü kaplamıştı. Bir süre sonra sisler arasından sıyrılan güneş ışınları nehre aydınlattı. Her iki kıyı ile birlikte ağaçlar, çimenler meydana çıktı. Akıntıyı tersine kat eden bir kayık göründü. Boyu 20 metre, genişliği 1,5 metre, derinliği 2 metreydi. Burnu Venedik gondollarına benziyordu. Büyük bir çam ağacı oyularak yapılmıştı. 8 çift kürek bu kayığı sular üzerinde uçuruyordu. En arkada oturan adam, kısa bir kürekle kayığın yönünü tayin ediyordu. Bu adam uzun boylu, 45 yaşlarında bir yerliydi. Adaleli, geniş göğüslü, sağlam görünüşlüydü. Bakışları vahşi ve yırtıcıydı. Her haliyle insana korku veren acımasız bir ifadesi vardı. Bu korkunç adam Maori şeflerinden biriydi. Yüzünde ve vücudunda dövmeler vardı. Kartal gagasına benzeyen burnunun her iki yanında birer siyah halka sarkıyordu. Adanın ileri gelen şeflerinden biri olduğu anlaşılan yerlinin biraz ilerisinde 8 kadar savaşçı bulunuyordu. Bunların ayakları dibinde 3 köpek kımıldamadan yatıyordu. 8 yerli bütün güçlerini kullanarak kürek çekiyorlardı. Kayığın orta yerinde ayakları bağlı, elleri serbest olan Avrupalı tusaklar yatıyordu. Bunlar Lord Glenarvan, Lady Helena Meri ve Robert Grant, Paganel, McNubbs, John Manglus, Olbinet, Wilson ve Moulrad'ıydı. Ertesi gün yapacakları yolculuk için erkenden derin uykuya yatan yolcular, uyumalarını bekleyen yerlilerin eline düşmüş, neye uğradıklarını anlamadan tusak edilmişlerdi. Yerliler, şimdi tusak kaldıkları yolcularla köylerine dönüyorlardı. Reislerinin adı Kayı Kamoydu. Yeni Zelanda dilinde, Düşmanlarının organlarını yiyen anlamına geliyordu. Uzun bir süre yol aldıktan sonra Glenervan yerlilerinin şefine bizi nereye götürüyorsunuz, amacınız ne diye sordu. Şef, Glenervan'ın yüzüne buz gibi gözlerle bakıp köyümüze götürüyoruz dedi. Düşmanlarımız sizi ellerinde bulunan arkadaşlarımızla değişmeye razı olurlarsa yaşayacaksınız. Kabul etmezlerse siyeceğiz. Azam Adam İngilizceyi oldukça güzel konuşuyordu. Gelen bu söz üzerine birdenbire ümitlendi. Demek ki kurtuluş şansları vardı. Kayıkamon'un kabilesi Taupo Gölü'nün doğu kıyısındaydı. Dört bir yanı sarp kayalarla çevrili olan bu yere İngilizlerin sokulabilmesi olanaksızdı. 40-50 kulübeden oluşan köye girdikleri zaman onları büyük bir kalabalık karşıladı. Ellerini, kollarını sallayarak tutsakları tartaklamak istediler fakat şef onlara engel olarak yolcuların hayatını kurtardı. Glen Ervan ve arkadaşları köyün kenarındaki büyük bir kulübeye kapatıldılar. Köyün içindeki yüzlerce direğe kafa tasları geçirilmişti. Yolcular bu direklerin önünden geçerken büyük bir korku ve tiksinti duydular. İyice yatıştırılmayan yerlerin öfkeli sesleri hala kulübeye geliyordu. Wilson'ın omzuna basarak tepedeki ufak bir delikten köy meydanını gözetleyen Robert gördüklerini anlatmaya başladı. Şimdi yanında adamlarıyla yeni bir şef daha geldi. Kaikamon'un çevresine toplandılar. Yumruklarını sallayarak bağırıyorlar. Şef onları susturdu. Şimdi onlarla konuşuyor. Şimdi dağıldılar. Herkes kulübesine gidiyor. Şef kayıktaki savaşçılar ile yalnız kaldı. Şimdi onlardan biri buraya geliyor. Glenervan, ''Çabuk aşağı in Robert'' dedi. ''Seni bu şekilde görmesinler.'' Lady Helena, Eteğinin altından bir tabanca çıkararak Glenervan'ı uzattı. ''Bizi onlara canlı olarak teslim etme.'' dedi. ''İşkence etmelerine fırsat verme. Bizi öldür.'' Glenarvan bir anda beti benzi atmıştı korkudan. Kanısından tabancayı aldı, koynuna soktu. Tam bu sırada yerli de gelmiş, onlara kendisini izlemelerini işaret ediyordu. Yerlinin peşinde şefin yanına gittiler. Şef bakışlarında vahşi pırıltılarla sordu. ''İngilizseniz değil mi?'' ''Evet, hepimiz İngiliz'iz. Yolculuğa çıkmıştık. Gemimiz battı, adaya sığındık. Sizlerle dövüşen askerlerle hiçbir ilişkimiz yok.'' diye cevap verdi Lord Glen Ervan. ''Bu o kadar önemli değil.'' dedi. ''Ölmeniz için İngiliz olmanız yeterli bir neden. Şimdi boş sözleri bırakıp asıl konuya gelelim. Büyücümüz sizinkilerin eline düştü. Tanrımız onu kurtarmamızı emrediyor. Askerlerin seni onunla değişeceklerini sanıyorum. Ne dersin?'' ''Bilemem'' dedi Glen sakin bir şekilde. ''Belki kabul ederler, belki etmezler. Demek emin değilsin. Ben ne rahibim, ne büyücü, ne de şef. Hayatımın onlarca bir değeri olmayabilir. Fakat hepimizin hayatına karşılık sihirbazınızı serbest bırakmaları mümkündür. Olmaz öyle şey. Bizde takas başa baştır. Şu gördüğün kadın İngilizlerin en değerli şeflerindendir. Onlara karşılık büyücünüzü vereceklerini sanıyorum.'' Şef alaycı bir sesle beni aldatacağını mı sanıyorsun dedi. Bu kadının senin karın olduğunu bilmiyor muyum? Adamlarıyla sonradan gelen diğer şef o kadını İngilizlere veremezsiniz dedi. O benim karım olacak. 12. Bölüm Şef bunu söyledikten sonra Lady Helena'ya doğru yürüdü. Aynı anda patlayan bir silah sesi duyuldu. Şef cansız yere yuvarlandı. Bu patlama üzerine yüzlerce yerli dışarı fırladı ve yerlilerden biri olan Glenervan'ın elinden tabancayı aldı. Onları yeniden kulübeye kapattılar. Kai Kamu, vahşilerin önüne geçerek Glenervan ve arkadaşlarının linç edilmelerine engel olmuştu. Glenervan ve arkadaşları kulübeye kapatıldıktan sonra büyük bir telaş ve koşturmaca başladı köyde. Ölen Maori şefi için cenaze töreni hazırlanıyordu. Maorilerin inançlarına göre bir insan öldükten sonra ruhu üç gün vücudundan ayrılmaz. Bu üç gün içinde öldüğü yerde bırakılır. Ölen Maori şefi içinde aynı adet uygulandı. Adam üç gün öldüğü yerde bırakıldı ve bu süre içinde köyün meydanında tek bir kişi bile görünmedi. Herkes kulübesine kapanmıştı. Sadece Glenarvan ve arkadaşlarının kapatıldıkları kulübenin önündeki muhafızlar dışarıda kaldı. Üçüncü günün sabahı kulübenin kapısı açıldı. Yerliler meydanı doldurmuştu. Kaykamo kalabalığın ortasında yüksekçe bir yere çıkmıştı. Adamlarına beyazların getirilmesini emretti. Tutsaklar meydanın ortasına gelince Şef Glenervan'a "Kara tete'yi öldürdün." dedi. Glenervan soğukkanlı bir sesle "Evet, öldürdüm." diye cevap verdi. "O halde sen de yarın sabah güneş doğarken öleceksin. Yalnız beni mi öldüreceksiniz?" Şef yüzünü nefretle buluşturarak ''Tohanga'nın hayatını kurtarmak söz konusu olmasaydı hepinizi öldürürdük.'' diye cevap verdi. Tam bu sırada kalabalık aralandı. Şakaklarından ter damlayan bir yerli soluk sulağa geldi ve önünde durdu. Şef tutsakların da anlamaları için İngilizce konuştu yerliyle. ''Beyazların yanından mı geliyorsun?'' ''Evet.'' ''Tohanga'yı gördün mü?'' ''Gördüm.'' ''Yaşıyor mu?'' ''Hayır İngilizler onu kurşuna dizdi.'' Kalabalıkta bir dalgalanma oldu. Bunu duyan yolcuların son ümit kapıları da kapanmış, herkesi bir korku sarmıştı. Şef, Glenervan ve arkadaşlarının tüylerini ürperten bir sesle ''Hepiniz yarın sabah güneş doğarken öleceksiniz.'' dedi. Bunun üzerine Glenervan ve arkadaşları yeniden kulübelerine kapatıldılar. Artık kimse onlarla ilgilenmiyordu. Yapılacak işleri vardı. Ölen Maori şefi için tören yapacaklardı. Maori şefinin cesedi alanın ortasındaki yüksekçe bir yere yatırıldı. Adama en parlak ve gösterişli elbiselerden biri giydirilmişti. Renkli tüylerle süslenmiş başına yeşil yapraklardan yapılma bir taş geçirilmişti. Yüzü, kolları ve göğsü bir yağla iyice yağlanmıştı. Akraba ve dostları ayak ucunda toplanıp hep bir ağızdan feryat edip ağlamaya başladılar. Bu arada keskin cisimlerle vücutlarını tırmalayıp kanatıyorlardı. Ne kadar kanları akarsa, ölüye olan bağlılıklarını o kadar çok kanıtlamış olacaklarına inanıyorlardı. Çok geçmeden ölünün karısı geldi. Çok genç bir kadındı. Ağlamaktan gözlerinin altı şişmişti. Cesedin üzerine kapanıp ağlamaya başladı. Maorilerin inançlarına göre ölen bir erkeğin karısı da onu izlemeliydi. Bu geleneği fazla geciktirmek istemeyen Kai Kongu, kocaman bir gürüzü kaldırarak kadının kafasına vurdu. Genç kadın ufacık bir inilti bile çıkaramadan kocasının ayakları dibine cansız yığıldı. Genç kadından sonra sıra kölelere gelmişti. Altı de başlarına vurulan birer gürz darbesiyle cansız yere yığıldılar. Aynı anda törende bulunan bütün yerliler öldürülen kurbanların üzerine saldırıp parçaladılar. Herkes kendisine düşen insan etini ateşte kızartarak iştahla yedi. Bundan sonra da ziyafete matem törenleri izledi. Baharlı bir bitkiden yapılan alkollü bir içki hepsini sarhoş etmişti. Korkunç çığlıklar atarak dans etmeye başladılar. Şef bir el işaretiyle töreni sona erdirdi ve ölen Maori şefi ile karısının cesetleri birer sediyeye yerleştirildi. Büyük bir kafile halinde 4 kilometre uzaktaki bir dağa doğru çıkarıldı. Cesetler dağdaki bir mağaraya götürülecekti. Kafile uzaklaştıktan sonra köye bir sessizlik hakim oldu. Kaçıp kurtulmak için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Şefin bıraktığı nöbetçiler olmasa bu iş gayet kolaydı. Fakat tepeden tırnağa silahlı olan bu nöbetçileri nasıl atlatacaklardı? Kapıdan kaçmaları da olanaksızdı, Bu yüzden başka bir yol bulmaları gerekiyordu. Bunu da bulmakta gecikmediler. Kazılan bir tünelden yararlanarak kulübeden ve köyden uzaklaştılar. Havanın kararmış olması da Glen Ervan ve arkadaşlarının işini kolaylaştırıyordu. Paganel grubun başına geçmiş, bütün coğrafya bilgisini kullanarak kaçaklara yol gösteriyordu. Güneşin ilk ışıkları ortalığı aydınlattığı sırada Glen Ervan ve arkadaşları Maori köyünden bir hayli uzaklaşmış bulunuyorlardı. Kısa süren bir dinlenmeden sonra yeniden yürümeye başladılar. Olabildiği kadar hızlı yürümeye çalışıyorlardı. Çünkü yerlerin peşlerinde olduklarından eminlerdi. Güneye yönelmişlerdi ve Paganel sık sık haritaya bakıyordu. Saat 10'a doğru dik bir uçurumun kenarında durup mola verdiler. Karınlarını doyurup tekrar yola koyuldular. Ertesi gün kıyıya ulaştılar ve yanmış ve yıkılmış bir yerli köyünün yanından geçtiler. Kıyıda durdular fakat onları bir talihsizlik bekliyordu. Kıyıdan 2 kilometre uzakta yerler görünmüştü. Glenerva'nın umutsuzluktan ne yapacağını bilmez halde etrafına bakınırken birden John Magnus'ın bağırdığını duydu. Bir sandal! Gerçekten de kıyıda kumlara oturmuş, altı çift kürekli bir kayık duruyordu. Saniye kaybetmeden sandalı denize itip kürek çekmeye başladılar. 10 dakika sonra kıyıdan 400 metre kadar açılmışlardı fakat sevinçler uzun sürmedi. Çünkü kıyıdan ayrılan 3 kayığın kendilerine doğru geldiğini gördüler. Yeniden umutları kırılmıştı. İşte bu ümitsizlik anında Glenerva'nın gözleri parladı. ''Açıkta bir gemi var!'' diye bağırdı. Paganel türbünüyle bakarak ''Evet bu bir gemi!'' dedi. Son bir ümitle gemiye doğru kürek çekmeye koyuldular. Gemi her geçen saniye daha iyi belirleniyordu. Aradan birkaç dakika geçince birden Glenerva'nın yüz çizgileri gerildi. Rengi sarardı. Bitkin bir sesle Duncan diye fısıldadı. 13. bölüm. Gerçekten de gördükleri gemi Duncan'dı. Bu kararsızlık anında arkalarındaki yerli kayığından bir el ateş edildi. Kurşun Wilson'ın küreğine çarparak sekti. Bir iki kürek darbesiyle gemiye daha çok yaklaştılar. Duncan en çok bir kilometre uzaklarındaydı. Vahşiler sürekli ateş ediyorlardı. Glen Erman ve arkadaşları acınacak haldeydi. Önlerinde iki seçenek vardı ya vahşilerin ya da Ben Joyce'un eline düşeceklerdi. Tam bu ümitsizlik anında Robert'ın sevinç dolu sesi duyuldu. Bakın Tom Austin kaptan köşkünde bize şapkasını sallıyor. Aynı anda gemiden bir top atıldı. Bir gülle başlarının üzerinden ıslıklar çalarak uçup yerlerin kayıklarından birini ikiye böldü. Birkaç dakika sonra Glenervan ve arkadaşları gemideydiler. Glenervan, yorgunluğu ve açlığı unutarak, "Tom Ausne, ben Joyce ve adamlarına ne yaptınız?" diye sordu. Tom Austin şaşkınlıkla, "Ben Joyce ve adamları mı?" diye sordu. "Kimden bahsediyorsunuz Lordum? Anlamadım. Bana gönderdiğiniz mektuptaki direktiflere göre hareket ettim." "Mektup mu? Ama sana yazdığım mektubu Ben Joyce'a geçirilmişti. Mektuptaki yazı sizin değildi ama imza sizindi. Ayrton adına biri getirdi. Ayrton ve Ben Joyce aynı kişiler. Mektubu bana getir Tom dedi McNabs. Mektubu incelediklerinde Tom'un doğru söylediğini gördüler. Tom sadece sizin verdiğiniz emirleri yerine getirdim Lord'um. Ayrton da şu anda gemide. O da beni doğrulayabilir dedi. Ayrton burada mı? diye sordu Glenervan şaşkınlıkla. Evet Lord'um onu buraya getir. Ayrton güverteyi başa ilk bir şekilde geldi. Glenarvan neden kendilerine kazık attığını sorunca denizci hiç cevap vermedi. Sadece başını eğdi. En sonunda başını kaldırıp bir hata yaptım lordum. Cezam neyse çekmeye hazırım. İsterseniz beni asabilirsiniz dedi. Lord Glenarvan ben bir yargıç değilim. Cezanı da verecek olan ben değilim. Hiç değilse kaptan Grant'in nerede olduğunu söyle dedi öfkeyle. Bilmiyorum Lordum. Bunun üzerine Glenervan onu bir kameraya kapattırdı ve dostlarını toplayıp bir plan yapmaları gerektiğini söyledi. Ama Kaptan Grant veya geminin nerede olduğuna dair hiçbir fikirleri yoktu. Lord Glenervan son bir kez Ayrton'la konuşmaya karar verdi. Her şeyi anlatacağım ama bir şartım var dedi denizci. İngiltere'ye dönersem asılırım ve siz de bana özgürlüğümü veremezsiniz. Bu yüzden beni Pasifik'te ıssız bir adaya bırakmanızı istiyorum. Pekala, kabul ediyorum. Yola çıktıktan sonra baş kaldırdım ve Kaptan Grant 8 Nisan 1862'de beni Avustralya'nın batı sahiline bıraktı. Karada içlere yürürken hapishaneden kaçan adamlara rastladım ve onlara katıldım. Ben Joyce adını alarak çetenin lideri oldum. Eylül 1864'te Morun çiftliğinde kendi gerçek adımla çalışmaya başladım. Ve bir geminin gelmesini bekledim. Sonra siz geldiniz ve gerisini de biliyorsunuz. Söyleyeceklerim bu kadar. Pekala odana git ve kararımızı bekle dedi Glen Ervan. Maria Teresa adasının yakınlarına demir atmışlardı. Ve aradan iki gün geçmesine rağmen hala ne yapacaklarına karar vermemişlerdi. Kaptan Grant ve adamlarını bulmaya gelmişlerdi. Ama ne yaparlarsa yapsınlar onlara dair bir ize rastlamamışlardı. Gece Mary ve Robert küpeşteye yaslanmış denizi izlerken birdenbire bir çığlık duydular. Mary bu babamın sesi babacığım deyip Robert'ın kollarında bayıldı. Ertesi sabah herkes güverteye çıkıp etrafı gözlerken John Mangles, adanın kıyısından birilerinin İngiliz bayrağı salladığını gördü dürbünle. Lordum! Onları gördüm diye bağırdı. Oraya üzere gitmemi istemiyorsanız hemen bir sandal indirmeme izin verin. Adaya ilk çıkan ben olmak istiyorum. Hemen bir sandal indirin. Bir dakika sonra sandala Mary, Robert, Glenervan, Mangus ve Paganel ve altı denizci sandala bindi ve kıyıya doğru kürek çekti. Kıyıya yaklaştıklarında iki adamın arasında duran uzun boylu, iri yara ve çocuklara benzeyen bir adam vardı. Kaptan Grant. ''Babacım!'' diye bağırdı Mary ve kaptan kollarını uzattı ve kumların üzerine düştü. Baba ile çocuklarının kavuşmaları herkesi gözyaşlarına boğdu. Kaptan Grant çocuklarından birini bırakıp diğerini kucaklıyordu. Heyecanları yatışınca kaptan Grant başından geçenleri Glenarvan ve arkadaşlarına fazla detaya girmeden anlattı. Gemisi battıktan sonra iki arkadaşıyla birlikte bu adalı Robinson hayatı yaşamışlardı. Gemiden buldukları aletlerle enlem ve boylam derecelerini saptamışlar ve sonunda Lord Glenerva'nın köpek balığının karnında bulduğu mesajı denize atmışlardı. Paganel onu dinledikten sonra adanın adını yanlış yazmışsınız bu adanın adı Maria Teresa'dır dedi. Hakkınız var Monsieur Paganel dedi Kaptan Grant. İngiliz ve Alman haritalarında bu adanın adı Maria Teresa'dır fakat Fransız haritalarında Tabor diye geçer. Bir süre konuştuktan sonra Ayrton'a adaya bıraktılar. Glenarvan ona gerekecek her şeyin verilmesini emretti. Türlü tehlike içinde geçen yolculuk 10 Mart sabahı Dumbarton limanında sona ermiş, Kaptan Grant çocuklarına kavuşmuştu. Kaptan Grant'in İskoçya'ya dönüşü ulusal bir olay oldu ve Harry Grant artık oranın en ünlü adamı haline geldi. Oğlu Robert kendisi gibi bir denizci oldu ve Kaptan Mangus ve Lord Glenarvan'ın emri altında Güney Denizlerindeki İskoç kolonisini arama projesine devam etti.